17. Vehabilik nedir? Vehabiliyi kuran Mehmet bin Abdulvehhabdır. 1111. Miladi 1699'da Neçte ile kasabasında dünyaya gelmiş, 1206. Miladi 1791'de Derye'de ölmüştür. Önceleri, seyahat ve ticaret için Basra, Bağdat, İran, Hint ve Şam taraflarına gitmiş, 1125, miladi 1713'te Basra'da İngiliz casuslarından hemferin tuzağına düşerek, İngilizlerin İslamiyet'i imha etmek çalışmalarına alet olmuştur. İngiliz casusunun itirafları kitabımızda, ve Habelin kuruluşu uzun anlatılmaktadır. Eline geçirdiği Ahmet İbni Teymiyye'nin ehli sünnete uymayan kitaplarını okumuş Şeyh Necdi diye meşhur olmuştur. Düşünceleri İngiliz paraları ve İngiliz silahları karşılığında köylüler ve derya ehalisiyle reisleri Muhammed bin Suud tarafından desteklendi. Sapık din adamı Ahmet İbni Teymiye'nin fikirleriyle, hemferin yalanlarının karışımına, vehhabilik denir. Miratül ül kitabının basıldığı, 1306, miladi 1888 senesinde, Neçt emiri, Abdullah bin Faysal'ıydı. Aşağıdaki bilgilerin çoğu, Miraatül ül alınmıştır. Mehmed'in babası, Abdülvehhab, iyi bir müslüman idi bu ve Medine'deki alimler Abdülvehhab oğlunun sözlerinden yeni bir yol tutacağını anlamış herkese bununla konuşmamasını nasihat etmişlerdi fakat 1150 miladi 1737'de vehhabiliği ilan etti yazdığı kitaplarda ve hele bunların en meşhuru olan Kitabü't-Tevhid'de ve torunu bin Hasen'in buna yaptığı Fethül-Mecid adındaki şerhte, 250'den fazla bozuk inanışları vardır. Bunlardan bazısı, usulül Erbaa ikinci sahifesinde yazılıdır. Bozuk inanışlarının temeli, üç meseledir. 1- Amel, ibadet, imanın parçasıdır diyor. Bir farzı yapmayan, mesela, farz olduğuna inandığı halde bir namaz kılmayan kafir olur diyor. Bunu öldürmeli, mallarını taksim etmelidir diyorlar. Bunlar Fethül Mecid'in 17 48 93 111 273 337 ve 348. sayfalarında yazılıdır. 2. Peygamberlerin Aleyhisselam ve evliyanın kadresallahu teala esrarı hümalı aziz ruhlarından şefaat isteyen bunların mezarını ziyaret edip bunları vesile ederek dua eden kafir olur diyorlar. Fetihül Mecid kitabının 503. sayfasında diyor ki: Resulullah hayattayken dua etmesini istemek caizdir. Hatta diri olan her salih kimseden Du'a etmesi istenir. Nitekim Hazreti Ömer Mekke'ye ömre yapmaya gideceği zaman Resulullah ya Ömer, bizi duandan unutma dedi. Dirilerin cenazeye ve kabirde olanlara da dua etmeleri caizdir. Fakat kabirde olandan dua istemek caiz değildir. Allahü Teala işitmeyenlerden dua istemenin şirk olduğunu bildirdi. Ölüler ve gâib olan, uzakta olan diriler işitmez ve cevap vermezler. Bunların faide ve zararları olmaz. Esaptan ve onlardan sonra gelenlerden hiçbiri Resulullah'ın kabrinden bir şey istemedi. Peygamber öldükten sonra ondan bir şey istemek caiz olsaydı Ömer radıyallahu an yağmur yağmasını ondan isterdi. Halbuki kabrine gelip Ondan dua, yardım istemedi. Diri ve hazır olan Hazreti Abbas'tan dua istedi. Yetmişinci sayfasında diyor ki, ölüden ve yanında bulunmayanlardan bir şey istemek, onu Allah'a şerik yapmak olur. Ve bu sözlerini yine kendi kitapları yalanlıyor. Fethül Mecid'in iki yüz sayfasında, Buhari'de. Abdullah İbni Mesud diyor ki, yediğimiz tağımın tesbih sesini işitirdik. Ebu Zer diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, avucuna taş parçaları aldı. Bunların tesbih sesleri işitildi. Rasulullah'ın hutbe okurken dayandığı odunun inlemesi haberi sahihtir, diyor. Demek ki, Rasulullah'tan başka mü'minler de, Herkesin işitemeyeceği sesleri işitirmiş. Bu taşlar Hazreti Ebu Bekrin elindeyken de tesbihlerinin işitildiği aynı haberin sonunda bildirilmektedir. Hazreti Ömer'in Medine'de hutbe okurken İran'da harveden ordu kumandanı Sariye'yi görerek Sariye, dağdaki düşmandan korun dediğini ve Sariyenin işiterek dağı ele geçirdiğini bütün kitaplar bildirmektedir. Puta tapanlar için gelmiş olan ayet-i kerimelerle bu sözlerini ispat kalkışıyorlar. Halbuki müminler yani ehli sünnet peygamberlere aleyhisselavatü ve teslimat ve evliyaya aleyhir rahme ibadet etmez. Allahu Teala'nın sevgili kulları olduğuna ve Allahu Teala'nın bunların hatırı ve hürmetiyle kullarına merhamet edeceğine inanır. Zararı faideyi yaratan ancak odur. Ondan başka ibadete kimsenin hakkı yoktur der. Kabir ziyaretine gidip kabirdeki zat vasıtasıyla Allahü Teala'ya dua eder. İbn Abidin nikah sözleşmesinin son sayfasında diyor ki: Allah ve Resulullah şahit olsunlar diyerek evlenmek caiz değildir. Hatta böyle söylemek küfür olur diyenler vardır. Resulullah gaybı bilir demek olur. Allah'tan başkası için gaybı bilir diyen kafir olur dediler. Halbuki Ta'tarhaniyye'de, Huccede ve Mültekitte küfr olmaz diyor. Çünkü Allahü Teala her şeyi resulünün ruhuna bildirir. Peygamberler başkaları için gayb olan birçok şeyi bilirler. Cin suresinin 26. ayetinin meali Allahü Teala gaybtan bildiği şeylerden bazılarını yalnız peygamberlerden dilediğine bildirir. İse de akaid kitaplarında evliyanın kerametlerinden biri gayb'ların çoğunu bilmeleri olduğu yazılıdır. Mutezile fırkası ve onların izinde olanlar bu ayeti kerimeye dayanarak evliya gaybı bilemez diyorlar. Bunlara cevap olarak deriz ki bu ayeti kerime gaybın vasıtasız olarak ve yalnız vahi getiren meleğe bildirilmesini haber veriyor. Peygamberlere ve evliya'ya diğer melekler vasıtasıyla veya başka vasıta ile bildirilmektedir. Cellul Hisamil Hindi li nusreti seyyidina Halid Nakşibendi ismindeki kitabımda evliyanın kerametleri uzun yazılıdır. Lütfen oradan okuyunuz. Tefsiri Mas'ari'de bu ayeti kerimenin tefsirinde buyuruyor ki Allahü Teala evliyasına vasıtasız da bildirir. Hazret Ömer'e Sariyeyi gösterdi. Radiallahu Talaa anhüma, Musa aleyhisselamın annesine oğlunu denize koymasını, yine geriye göndereceğini ve peygamber yapacağını bildirdiğini haber veriyor. Havarilere vahiy gibi bildirdiğini ve Hazret Meryem'e hurma kütüğünü salla, taze hurma olacak, onları ye dediğine haber veriyor. Bunlar peygamber değildi, veliydiler. idiler. Farisi Usulü'le Erbaa Fi Terdi Dil ve habiye kitabında geniş bildirilmiştir. Bu kitap 1395 miladi 1975'te İstanbul'da tekrar bastırılmıştır. Bu kitaptan bir kısmı tercüme edilerek Kıyamet ve Ahiret Vefai bilgiler kitaplarına ilave edilmiştir. Hadika 2. cilt 126. sayfada diyor ki: Resulullah ile ve ashab-ı kiram ile ve tabiin ile bunlar öldükten sonra da Allahu Teala'ya tevessül etmek yani bunların hürmeti için dilekte bulunmak caizdir ve meşrudur. Tevessül etmek şefaatini istemek demektir. Ehl-i sünnet alimleri bunun caiz olduğunu bildirdi. Mu'tezile fırkası ise, inanmadı. Tevessül edenin duasının kabul olması, tevessül olunanın kerâmeti olur. Yani, öldükten sonra keramet göstermesi olur. Bid'at sahibi, sapık olanlar, buna inanmadı. İmam-ı Münâvi, cami sagir şerhinde, bu cahillere cevap vermektedir. İmam-ı buyuruyor ki: Rasulullah ile tevessül etmek, yani istigaze etmek, ondan şefaat istemektir. Bu ise güzel bir şeydir. Önceki ve sonraki İslam alimlerinden hiçbiri buna karşı bir şey dememiştir. Yalnız İbn Teymiyye bunu inkar etti. Böylece doğru yoldan ayrıldı. Kendinden önce gelen alimlerden hiçbirinin söylemediği bir bidat çıkardı. Bu bidati ile Müslümanların diline düştü. Resulullah'ın ismiyle kasem ederek yani Resulullah hakkı için diyerek Allahu Teala'dan bir şey istemenin caiz olduğunu İbni Abdüsselam uzun bildirmektedir. Resulullah'ın varisi olan Evliya ile de kasem caiz olduğunu, maruf-i kerhi bildirmekte ve kuşeyri risalesi yazmaktadır. 151. sahifesinde diyor ki, herhangi bir müçtehidin caiz olur dediği bir şeyi yapana, mani olmamalıdır. Çünkü dört mezhepten birini taklit etmek caizdir. Bunun için kabir ziyaret edenlere, evliyanın mezarlarıyla teberrük edenlere, Hastası iyi olmak için veya gayibi bulunmak için bunlara nezir yapanlara mani olmamalıdır. Adak yaparken evliyaya adak demek mecaz olup türbeye hizmet edenlere adak demektir. Fakire zekat verirken ödünç verdiğini söylemek gibidir ki böyle söylemenin caiz olduğu bildirilmiştir. Burada söze değil manaya bakılır. Bunun gibi fakire verilen hediye sadaka olur. Zengine verilen sadaka da hediye olur. Vekalete bakınız. İbn -i Hacer el-Haytami rahmetullahi teala aleyh evliyanın kabirlerine nezr yapılırken onun çocuklarına veya talebesine yahut orada bulunan fakirlere sadaka olması gibi başka bir kurbet yani başka bir hayır niyet edilirse bu nezrin sahih olacağına fetva vermiştir. Böyle nezirlerin, niyet edilen kimselere verilmesi lazımdır. Şimdi türbelere yapılan nezirlerin hepsinde, böyle niyet edilmektedir. Veliye nezr sözünden, bunu anlamak lazımdır. Geçmiş evliyaya dil uzatmak, onlara cahil demek, sözlerinden İslamiyete uymayan manalar çıkarmak, öldükten sonra da keramet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velilikleri biter sanmak ve onların kabirleriyle bereketlenenlere mani olmak, Müslümanlara suizan, zulmetmek, mallarını gasp etmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır. Hadîkadan tercüme tamam oldu. Hadîkada, 182. sayfede diyor ki, Buhari'nin Ebu Hureyre'den (radıyallahu an) haber verdiği hadisi şerifte, Allahü Teala kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum buyurdu denilmektedir. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki, farzlarla birlikte nafile ibadetleri yapan, Allahü Teala'nın sevgisini kazanır. Bunların duaları kabul olur. Sayit bin İsmail, Ebu Osman Hayri Nişâpuri, Rahmetullahi Teala Aleyh buyuruyor ki, Bu hadisi i şerif, onun görmek, işitmek, gitmek, tutmak gibi her çeşit istediklerini hemen ihsan ederim demektir. İşlerinizde sıkıştığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz. Hadisi i şerifi de Allahü Teala'nın sevdiği kullarına ölüyken de bu kuvveti vermiş olduğunu göstermektedir. İmamı bir gibi etfalül müslimîn risalesinde. Bir müminin kabrini ziyaret ederken "Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam hürmetine buna azap yapma." denirse Allahü Teala kıyamete kadar azabını durdurur. hadisi i şerifini yazmaktadır. Kabirdeki merhilde his bulunduğunu bildiren çok hadisi i şerif vardır. Eshab-ı kiram ve tabiîn-i kabri saadete ziyaret ve istigaze ederdi. Bunun için çok kitap yazılmıştır. Hısnül Hasin'de dua adabını anlatırken, duanın kabul olması için peygamberleri, aleyhümüsselavatu ve teslimat ve salih kulları vesile etmelidir. Bu harideki hadisi şerifte böyle bildirildi, buyurmaktadır. Ali Ramiteni Hazretleri buyurdu ki. Günah işlememiş bir dil ile dua ediniz ki kabul olsun. Yani Hüda dostlarının huzurunda tevazu eyleyiniz. Yalvarınız da sizin için dua etsinler. İstigaze yani bir veliye teveccül de bu demektir. Abdülvehhaboğlu'nun ehli sünneti puta ve mezara tapan kâfirler gibi bilmesi ve ehli sünneti öldürmeye ve mallarını almaya helal demesi naslara yani ayetlere hadislere yanlış mana verdiği içindir. Buhari'deki hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâfirler kâfirler için gelmiş olan ayet-i Müslümanlara yükletirler buyurdu. Bir hadisi i şerifte Müslüman ismini taşıyanlardan en çok korktuğum kimse Kur'an-ı Kerim'in manasını yerinden değiştirenlerdir," buyurdu. Bu hadisi i şerifler böyle zındıkların meydana çıkacağını ve bunların dalalette olduklarını haber vermektedir. Mezarları ziyaret ile tevessül eden kâfir olsaydı peygamberimiz ile de tevessül edilmezdi. Halbuki o dünyaya gelmeden önce ve dünyada diriyken ve vefatından sonra hep tevessül edilmiştir. şevâhid hak 153. sahifede yazılı İbn-i hadisinde peygamberimiz Allahümme inni es'elüke bihakkı s-sâilîne aleyke Yani ya Rabbi, senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum derdi ve böyle dua ediniz buyururdu. Hazret Ali'nin radyallahu an annesi Fatimayı radyallahu anha kendi mübarek elleriyle mezarı koyunca, İgifirli e ümmi Fatimete binte eset ve vessi aleha medhaleha bihakk nbiye ke vel embiyya illezine. Min kabli inneke erhamur rahimin buyurduğunu Taberani ve İbn Hibban ve Hakim ve Suyuti bildirmektedir. Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor ki iyi olması için dua isteyen bir ammaya abdest alıp iki rekat namaz kılmasını sonra Allahümme inni eseluke ve etevencu ileyke bi ke Muhammedin nebiir rahme ya Muhammed inni etevencu bike ila rabbi fi haceti hazihi di takdiyeli Allahumme şefiu hufiye okumasını emretmiştir Bu dua Merakül Felah ve bunun Tahtavi haşiyesi ve Türkçe tercümesi olan Nîmet-i İslam kitaplarında Hacet namazı sonunda ve Şifa ü Sikam ve Nurül İslam'da ve Düre ü de yazılıdır. Esâbukirâm, râdiyyallâhu tâli'ân hümâyçmâyin bu duayı hep okurdu. Hakimin bildirdiği sahih hadiste buyuruldu ki, Adem, alânebi yina ve aleyhisselâtü vesselâm cennetten çıkarılınca çok dua etti. tevbesi kabul olmadı. Nihayet, Ya Rabbi, oğlum Muhammed hürmeti için, bu babaya merhamet et, deyince, duası kabul oldu ve, Ya Adem, Muhammed aleyhisselamın ismiyle, her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım, buyuruldu. Bu hadîs-i mevahip ve envarın başında da yazılıdır. Böyle olduğunu Alusi'nin Galiye kitabı da 109. sayfasında uzun bildirmektedir. Bu dualarda bulunan hak kelimesi hürmet, kıymet demektir. Sevdiklerine verdiği kıymetli dereceler hatırı için istemektir. Çünkü hiçbir mahlukun hiçbir bakımdan Allahü Teala'da hakkı yoktur. SUAL O zaman Muhammed aleyhisselam dünyada yoktu. 313 bin sene sonra dünyayı teşrif edecekti. Adem aleyhisselam onu nereden bildi? CEVAP Adem aleyhisselam cennetteyken, cennetin her yerinde ve arş üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı gördü. Onun Allahü Teala'nın en sevgili kulu olduğunu bundan anlamıştı. Bunlar oralarda İslam harfleriyle yazılıydı. Demek ki o harfler insan yapısı değildir. Dünya ve Adem yokken o harfler vardı. Bütün kitaplar ve sahihveler İslam harfleriyle gönderilmiştir. Bu dualar gösteriyor ki Allahü Teala'nın sevdikleriyle tevessül etmek yani onları araya koyarak onların hatırı ve hürmetiyle ondan istemek caizdir. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh 5. cilt 524. sayfada buyuruyor ki Resulullah'ı vesile kılarak Allahü Teala'ya dua etmek güzel olur. Önce ve sonra gelen alimlerden hiçbiri Buna karşı bir şey demedi. Yalnız İbn Teymiye bunu kabul etmedi. Hiç kimsenin söylemediğini söyleyerek ortaya bir bidat çıkarmış oldu. Böyle olduğunu İmamı Sübki güzel açıklamaktadır. Ahmet bin Seyyid Zeyni Dahlan rahmetullahi teala aleyh Mekke'nin müftisi ve reisi -ül üleması ve Şafii şeyhülhütevası idi birçok eserleri olup Hulasetül Kelam fi Beyani Umara'il Beledil Haram, Firredd 'ale'l Vehabiyyati Etba'u Mezhebi İbn Teymiyye ve Ed-Durarü's-Seniyye kitaplarında bunların iç yüzlerini açıklamakta yanlış yolda sapık olduklarını ayeti i ve hadisi i şeriflerle göstermektedir. Ulasetül Kelam'da şöyle demektedir. Rasulullahı hayattayken de vefatından sonra da vesile ederek dua etmek sahihtir ve caizdir. Bunun gibi evliyayı ve salihleri vesile ederek dua etmek caiz olduğunu hadis-i şerifler göstermektedir. Fethül Mecid kitabının 167, 170, 191 208, 248, 353, 414, 416, 482, 486 ve 504 sayfelerindeki yazılar Müslümanlara iftiradır. Hazret Ömer'in yağmur duasına çıkarken Hazreti Abbas'ı götürmesi Resulullah'tan başkasıyla da tevessül olunabileceğini göstermek için idi. Yağmur duasının nasıl yapılacağı İslam ahlakı kitabımızda yazılıdır. Ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki tesiri veren, yaratan, icat eden, faide ve zarar veren, yok eden ancak Allahü Teâlâ'dır. Onun şeriki yoktur. Peygamberler ve bütün diriler ve ölüler tesir, faide ve zarar yaratamazlar. Hiçbir şeye tesir yapamazlar. Yalnız Allahü Teala'nın sevgili kulları oldukları için onlarla bereketleniriz. Onlar da dirilerin tesir ettiğine, ölülerin tesir etmediğine inanıyorlar. Fetül Mecid kitabının 70, 77, 98, 104, 239, 248, 323, 503 ve 504. sayfalarında meyyitten ve gayib olan diriden bir şey isteyen, müşrik olur. İnsandan, kudreti yetişen şeyler istenir. Yalnız Allah'ın kudretinde olan şeyleri, insandan istemek, caiz değildir, diyor. 70. sayfasında Diri, kendinden istenilen şey için dua eder. Allah da kabul edip, o şeyi yaratır. Ölüden, ve gayib olandan istemek kudreti içinde olmayanı istemektir bu ise şirk olur diyor 136. sayfasında salih kimselerin kabirleriyle teberrük etmek lat menat putlarına tapınmak gibi şirktir diyor 208. sayfada ihtiyacını ölüden istemek ölüden istigaze etmek şirktir Ölüden kendisine şefaat etmesini istemek, cahilliktir. O, Allah'ın izni olmadan kimseye şefaat edemez. Ondan istigaze etmek, şefaat etmesini istemek, şefaat etmesine izin verilmesi için sebep yapılmamıştır. Şefaate sebep, imandır. İstigaze eden ise müşriktir. İzin verilmesine mani olmaktadır, diyor. Halbuki bu kitap, kendi kendini yalanlamaktadır. Çünkü 200. sayfasında gökler Allah'tan korkar. Allah göklerde his yaratır. Anlarlar. Kur'an'da yerlerin ve göklerin tesbih ettikleri bildirildi. Resulullah'ın avucuna aldığı taş parçalarının tesbih ettiklerini ve mescitteki Hannane denilen direğin inlediğini ve yemeğin tesbih ettiğini, eshap işittiler, diyor. Dağlarda, taşlarda, direkte, his ve idrak olduğunu söyleyip de, peygamberlerde ve evliyada, his olmaz demeleri, şaşılacak şeydir. Dirilere tevessül olunur, ölülere tevessül olunmaz demekle, kendileri müşrik oluyorlar. Çünkü bu söz, diriler duyar ve tesir eder, Ölüler duymaz ve tesir etmez demektir. Allah'tan başkasının tesir ettiğine inanmak olur. Böyle inananlara kendileri müşrik diyor. Halbuki ölü de diri de birer sebeptir. Tesir eden, yaratan yalnız Allah Teâlâ'dır. Ahlusi tefsirinde yazılı olan İmam-ı Azam'ın Resulullah'ı vesile yaparak dua etmeyi yasak ettiği doğru değildir. Çünkü İmam-ı Azam'dan böyle bir haberi hiçbir alim bildirmemiştir. Vesile edileceğini bildirmişlerdir. Tevessül, teşeffü, istigaze ve teveccüh hep aynı şey demektir. Hepsi caizdir. Buhari hadisinde, kıyamet günü insanlar, Önce Adem aleyhisselam'a istigaze edeceklerdir. buyuruldu. Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Bilal bin Haris radıyallahu an Resulullah'ın kabri yanına gelip "Ya Resulallah, ümmetin için yağmur duası yap." dedi. Yağmur yağdı. Putlar bize şefaat edecektir diyen kâfirler putlara tapınıyorlardı. Şefaat isteyen müminler ise peygamberlere ve evliyaya tapınmaz. Fethül Mecid kitabının 209. sayfasında diyor ki: Kur'an-ı Kerim'de ancak onun izin vermesiyle şefaat olunur ve ancak razı olunan kimselere şefaat olunur, buyruldu. Şefaat isteyen kimse kendine şefaat etmesi için peygambere izin verileceğini nereden biliyor? sonra razı olunmuşlardan olduğunu nereden anlıyor da şefaat istiyor? Bu sözleri, hem hadisi i şeriflere uygun değildir, hem de kendisini yalanlamaktadır. Çünkü, aynı kitabın 208. sayfasında şefaat olunmaya sebep, imandır demektedir. Ezandan sonra okunması emrolunan duada, Allah-u Peygamber Efendimiz'e, sallallahu aleyhi ve sellem fazile ve vesile derecelerini vaat ettiği bildirilmektedir. Bu duayı okuyanlara ve salavat getirenlere ve kabrini ziyaret edenlere şefaat edeceğini bildirdi. Bunlar gibi daha nice hadisi i şerifler dilediğine şefaat etmek için kendisine izin verilmiş olduğunu göstermektedir. Büyük günahı olanlara şefaat edeceğim. Hadisi şerifi İmanı olan herkese şefaat etmesine izin verileceğini bildiriyor. Şevahidül Hak 130. sayfasındaki 40 hadisten 13.'sünde "Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal zerresi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler. Sonra kalbinde az bir şey olanlara Cennete giriniz diyeceğim. Buyuruldu. Bu hadisi şerifi Buhari bildiriyor. İstigaze tevessül demektir. Yani vesile etmek, yardımını, duasını istemek demektir. Ondan şefaat istemek, onu vesile ederek Allahü Teala'dan son nefeste imanla gitmeyi dua etmek demektir. Fethülmecid kitabının birçok yerinde. Mesela 323. sayfasında, gayip kimseden ve ölülerden istigaze etmek, faide istemek şirktir. Allah, müşriklerle harp etmeyi emrediyor, diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Muhammed, seni vesile ederek Rabbine teveccüh ediyorum derdi. Vefatından sonra Eshâb-ı kiram râdiyyallahu tâliya an hümejmâyin bu dua’yı okurlardı. Taberânî’nin bildirdiği hadisi şerifte çölde yalnız kalan kimse bir şey kaybederse, ey Allah’ın kulları, bana yardım ediniz desin. Çünkü Allah Teâlâ'nın, sizin göremediğiniz kulları vardır buyuruldu. İbn Hacer el Mekki İzahül Menasik haşiyesinde bu dua çok tecrübe edilmiştir buyurdu. Ebu Davud'un ve başkalarının bildirdikleri hadisi i şerifte Resulullah seferdeyken akşam olunca ey Rabbimin yeri senin şerrinden Allah'a sığınırım buyurdu. İhvan-ı Müslimin denilen mezhepsizlerin reislerinden Seyyid Kutup'ta Zümer suresinin üçüncü ayetini tefsir ederken tevhid ve ihlas sahibi Allah'tan başka kimseden bir şey istemez. Hiçbir mahlûka itimat etmez. İnsanlar İslamiyetin bildirdiği tevhidden ayrıldı. Bugün bütün memleketlerde evliyaya ibadet ediliyor. İslamiyetten evvelki Arapların meleklere, heykellere tapındıkları gibi Onlardan şefaat istiyorlar. Allah'ın bildirdiği tevhidde, ihlasta, Allah ile kul arasında vasıta ve şefaat etmek yoktur, diyor. Bu yazılarıyla, vehhabi olduğunu ilan ediyor. allah Teala'ya mahsus olan sıfatlara, sıfat-ı ve sıfat-ı uluhiyet sıfatları denir. Bir mahlûka ibadet etmek, taş, ağaç, güneş, yıldız, inek, insan, heykel, resim gibi bir mahlukta, uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak, ona itaat etmek, yalvarmak demektir. Böyle inanmaya, şirk ve inanan kimseye, müşrik denir. Bu şeylere, şerik, mabut, put denir. Şimdi Hristiyanların çoğu, Budistler, Berehmenler ve mecusiler müşriktir. Müslümanlar, hiçbir de uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanmaz. Peygamberlerin, velilerin Allah'ın sevgili kulları olduklarını bilirler. Ziyaret edenleri, dua isteyenleri, allah Teala'nın kendilerine haber verdiğine inanırlar. Şefaat etmeleri için bunlara yalvarırlar. 3- Mezarlar üzerine türbe yapmak ve türbelerde namaz kılmak ve orada hizmet ve ibadet edenlere kandil yakmak ve ölülerin ruhlarına sadaka adamak caiz değil imiş. Haramayn ahalesi şimdiye kadar kubbelere, duvarlara tapınıyor imiş. Ehli sünnet olan ve şii olan Müslümanlar bunun için müşrik oluyormuş. Bunları öldürmek Mallarını yağma etmek helaliymiş. Kestikleri leş olurmuş. Türbelerde namaz kılmanın caiz olduğu, Kıyamet ve Ahiret kitabımızın üçüncü kısmı olan, Müslümana nasihatın on dördüncü maddesinde uzun yazılıdır. Türbe, oda demektir. Türbe yasak olsaydı, Eshâb-ı Kirâm radıyallâhu teâlâ Resulullah Efendimiz'i ve Hazreti i Ebu Bekri ve hazret Ömer'i oda içine defnetmezlerdi. Türbe, ölüye tapınmak için yapılmaz. Ona sevgi ve saygı göstermek ve okumaya, dua etmeye gelenleri, yağmurdan, güneşten korumak için yapılmaktadır. Mecmâvül Enhür, ikinci cildin 552. sayfasında diyor ki, Muhammed bin Hanefi'ye Abdullah bin Abbası defnedince kabri üzerine çadır kurdu. Ziyaretçiler üç gün bu çadırda okudular. Esabı Kiram'ın yolunda olan, türbe yıkmaz, türbe yapar. Keşfün Nur'da diyor ki, alimlerin velilerin kabirleri üzerine türbe yapmak, onları cahillerin hakaretlerinden korumak içindir. Camiül Fetavada ve Tenmir'de kabr üzerine kubbe yapmak mekruh değildir diyor. Cahillerin evliyayı yaratıcı sanmalarından korktuğumuz için türbeleri yıkıyoruz sözü küfürdür. Firavun da böyle söylemişti. Fesat çıkarıyor diyerek Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmıştı. Allahü Teala evliyasını seviyor onların istediklerini yaratıyor. Onlar ise Allahü Teala'ya ve evliya ve bütün Müslümanlara suizan ediyorlar. Müslümanlara suizan etmek haramdır. Veli, diriyken de, ölüyken de bir şey yaratmaz. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yaratmasına sebep olur. Evliyanın ruhları, kabirdeki bedenleriyle alakalıdır. Künuz'da yazılı, Deylemi'nin bildirdiği hadisi i şerifte, ''Öldükten sonra da hayatta olduğum gibi bilirim, anlarım.'' buyuruldu. Diri veya ölü olan bir veliden feyz almak, faydelenmek için, onu sevmek ve hürmet etmek lazımdır. Cahil halk, ölüyü toprak altında, hareketsiz görünce, onu kendinden aşağı sanır. Türbeyi, sandukayı da herkesin saygıyla ziyaret ettiğini görünce o da saygılı olur. Yani türbe ölü için değil, dirilerin saygılı olup veliden istifade edebilmeleri için yapılmaktadır. Ehli sünnet alimleri buyuruyor ki kabri üzerine süs için, övünmek için türbe yapmak haramdır unutulmamak için olursa, mekruhtur. Meyyeti, hırsızdan, hayvandan korumak için ise, mekruh olmaz. Önceden yapılmış türbeye defnetmek caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim'in kabrini, bir karış yüksek yaptı ve sıvattı. Bir gün, İbrahim'in kabri yanından geçerken, bir yerini açılmış görünce, Burasını kapattığı hülasada yazılıdır. İslam alimlerinin hiçbiri, türbeleri puta benzetmemiş en aşırı yazanı haram olacağını bildirmiştir. Türbe ziyaret ederek evliyaya tevessül eden Müslümanlara hiçbir alim su zan etmemiş kötülememiştir. Fethül -Mecid kitabının 242. sayfasında İbn -i Hacer Mekki'yi Zevacir kitabında, kabirler üzerine kubbeler yapmak, büyük günahtır. Müslüman meliklerinin, valilerinin, bu kubbeleri yıkmaları vaciptir. Önce imamı şafiinin kubbesini yıkmalıdır, diyor, yazmaktadır. Hâlbuki, i̇bn Hacer-i Mekki'yi, rahmetullahi aleyh, Zevacir kitabında, kabirler üzerine kubbe yapmak, Büyük günahtır demiyor. Umumi, yani herkesin gömüldüğü ve vakıf kabristanlarındaki türbeleri yıkmalıdır. Çünkü yer kaplayarak, Müslümanların gömülmelerine mani olurlar, buyuruyor. Yoksa, türbe yapmaya, türbe ziyaretine haramdır, küfürdür demiyor. Ayet-i kerimelerin, ve hadisi şeriflerin manalarını değiştirmekten haya etmeyenlerin, ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi talaahe mescmâin kitaplarındaki bilgileri de değiştirerek, yazarak Müslümanları aldatmaya kalkıştıklarının açık bir vesikası da İbn -i Hacer Mekki hazretlerine yaptıkları bu iftiradır. İbn -i Hacer Mekki rahmetullahi aleyh hazretleri Fetâvâ-yı fıkiyyenin 125. sayfasında buyuruyor ki, Peygamberlerin türbelerinde namaz kılmak sahihtir. Mekruh dahi değildir. Peygamberler, mezarlarında diridirler. Fakat onların hayatları, her bakımdan bizim hayatımız gibi değildir. Yemeleri, içmeleri, ibadet yapmaları lazım değildir meleklerin hayatına benzer lezzet almak için ibadet yaparlar çünkü kabir hayatında Cenabı Hakk'ı müşahedeleri dünyadakinden daha mükemmeldir Sudan'daki İslam alimlerinden Tahir Muhammed Süleyman Maliki Zahiretül Fıkhil Kübra kitabında diyor ki Şeyh Advi kabirler üzerine türbe yapmak dört şart ile caiz olur dedi. Kabir yeri menyanın mülkü olmalıdır. Türbede fesat bidat yapılmamalıdır. Türbeler zevk ve tefahur vasıtası olmamalıdır. Kabirdeki veliya alamet niyeti ile yapılmalıdır. İbni Teimiyenin sapık sözlerinin kıymeti yoktur. Ehli Sünnet alimleri ve Habîderi reddi için çok kitap yazdı. Bunlardan 40 adedinin isimleri aşağıdadır. 1. Medine-i Münevveren'in Şafii ulemasından Muhammed İbn Süleyman'ın rahmetullahi aleyh çok kıymetli fetva kitabıdır. 2. Mekke-i Mükerreme reisü'l uleması Ahmet Zeyni Dahlanı Şafii'nin ed Kitabı İstanbul'da Belediye Kütüphanesinde 1079 numarada mevcuttur. İstanbul'da ofset yoluyla tekrar bastırılmıştır. 3. Mustafa Kırimi'nin rahmetullahi aleyh Risaletü's-Sünniyin fi Rend-i ahlel kitabı Belediye Kütüphanesinde 992 numarada mevcuttur. 4- Müncid kitabında halidi kelimesinde yazılı olan Davüd bin Süleyman Bağdadi'nin Rahmetullahi Teâlâ Aleyh Minhatül Vehbiyye kitabı Belediye Kütüphanesinde 292 numarada mevcuttur. İstanbul'da tekrar bastırılmıştır. 5- Muhammed Ebu Zühre Tarihül Mezâhibil İslamiyye'de Vehabileri ve bunların bidat ehli olduklarını uzun bildirmektedir. 6. Allame İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh Dürrul Muhtar haşiyesinde 3. cilt 309. sayfada buyuruyor ki: Zamanımızdaki mezhepsizler, kendilerine Müslüman deyip kendi itikatlarına inanmayanlara müşrik yani kâfir diyor. Bunun için ehli sünneti ve alimlerini öldürmek sevaptır diyorlar. 1233 miladi 1818'de ehli sünnet bunlara zafer bulup kahr ve perişan oldular. Yukarıdaki yazının fotokopisi Kitabül-Eyman kitabıyla İstanbul'da neşrolunmuştur. 7. Zebit Müftisi Seyyid Abdurrahman rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, ehli sünnetten ayrılanları red ve bozuk olduklarını bildirmek için, şu hadisi şerife okumak yetişir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Arabistan'ın şark tarafından bir kimseler çıkar, kuran ı Kerim'i okurlar. Fakat kuran ı Kerim bunların boğazlarından aşağıya gitmez. Ok yaydan çıkar gibi, İslamiyetten çıkarlar. Yüzleri de hep tıraşlıdır. Çoğunun en mühim vazifelerinden biri başı tıraş etmektir. Yanaklarını tıraş edip yalnız çeneleri üzerinde sivri sakal bırakırlar. Bu hadisi i şerif doğru yoldan çıktıklarını göstermektedir. 8. Zahidül Kevseri'nin rahmetullahi tealaleyh Es-Seyyidü's-Sakil kitabında ve makalatında İbn Teymiye'nin ve İbn Kayyım'ın fikirleri izah ve reddedilmektedir. 9. 96. Şeyhülislam Seyyid Muhammed Ataullah Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Vehhabilere reddiye kitabı meşhurdur. 10. Müslümana nasihat kitabı Türkçedir. Fethülmecid kitabından parçalar alınarak, her birine, İslam alimlerinin kitaplarından cevaplar verilmiştir. İlk baskısı, miladi 1970'te İstanbul'da yapılmıştır. İngilizce tercümesi de bastırılmıştır. 11. Yusuf-i Nebhanî'nin, rahmetullahi teâlâ aleyh, şevâhid kitabı, İbn-i kuvvetli vesikalarla çürütmektedir. Bu kitaptaki kıymetli yazılardan bir kısmı, miladi 1972'de basılan eshab i Kiram kitabının sonunda Yusuf-i Nebhani maddesinde yazılmıştır. 12. Yusuf-i Nebhani'nin Rahmetullahi Teâlâ'leyh Es-Sihâm-ü kitabı da mezhesizleri i kelimelerle ispat ederek reddetmektedir. 13. Ahmet Dahlan, Kulasaül kelam ve El Fütüaha Tül İslamiye kitaplarında mezhepsilerin iftiralarına vesikalarla cevap vermiştir. Birinci kitabının ikinci kısmı hakikat kitabevi tarafından ofset yoluyla bastırılmıştır. 14. İmamı sübkiyi, Rahmetullahi Teala aleyh Şifa-i sikam kitabında Resulullah'ı ve evliyayı ziyaretin ve ruhlarından istigaze etmenin caiz olduğunu ispat etmektedir. Mısır'da Bulak Matbaasında 1318 miladi 1900'de basılmıştır. İstanbul'da ofset yolu ile çeşitli baskıları yapılmıştır. 15 Abdülvehhaboğlu, Mehmet'in kardeşi Şeyh Süleyman Ehli Sünnet alimlerinden idi. Kardeşi Mehmet'in yeni bir çığır açtığını anlayınca onun kitaplarına reddiyeler yazdı. Bunlardan Savai'ül İlahiye, Firreddi'al-Vehhabiye kitabı 1306'da basılmış ve 1395 miladi 1975'te İstanbul'da Ofset ile tekrar bastırılmıştır. 16. Halep Kadesi Şafi'i alimlerinden Muhammed bin Ali Zemli Rahmetullahi Rahmetullahi Aleyh, Dürretül Madiye Firreddi Ala ibn Teymiye, kitabında Peygamberlerin kabirlerinden istigaze etmenin caiz olduğunu ispat etmektedir. 17. Rumeli Kadi Askeri Ehizade Abdül Halim bin Muhammed rahmetullahi teala aleyh Riyadü's sadat fi isbatil keramat lil evliyai halel hayat ve badel memat kitabında evliyanın öldükten sonra da keramet sahibi olduklarını ispat etmektedir. Kendisi 1013. miladi 1590 senesinde vefat etmiştir. 18 Hasan Can Faruki'nin rahmetullahi teala aleyh El Akaidü sahiha fi Terdidil Vehabiyye kitabı Arapça olarak Hindistan'daki Vehhabilerin İslamiyeti içerden yıktıklarını ispat etmektedir. İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından miladi 1994'te ofset baskısı yapılmıştır. 19 Büyük alim ve veli-i kamil Seyyid Abdülhakim Efendi rahmetullahi teala aleyh Keşkül kitabındaki yazısını şöyle bitirmektedir. Keşf ve şuhut sahibi olan milyonlarca aşık Fahri Alemi sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ederek Allahü Teala'nın sonsuz nimetlerine kavuşmuşlardır. İmamül Ehimme ve Siracül Ümme Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri ziyaret ederken Ey Seyyidler Seyyidi senin için geldim benden razı olmanı rica ediyorum sana sığınarak korunuyorum diyerek başladığı kasidesi meşhurdur. 20. Sebilün Necat kitabı Arapça olarak Hindistan'daki Vehhabilerin bozuk ve sapık inanışlarını bildirmekte bunlara vesikalarla cevap vermektedir. İlk olarak 1394 miladi 1974'te Hindistan'da basılmış, İstanbul'da ofset yoluyla neşrolunmuştur. 21 El Mesailül Müntahabe kitabı Arapça olup Hindistan'daki Vehhabilerin gençler arasına yaymaya çalıştıkları inanışları yazmakta, bunları vesikalarla çürütmektedir. İlk olarak, 1391, miladi 1971 senesinde, Pakistan'da basılmış, sonra İstanbul'da, Hakikat Kitabevi tarafından, ofset yoluyla neşrolunmuştur. 22. El-Hablün-Metin, olup, 4 mezhepten birini taklit etmek lazım olduğunu ve kerameti ve evliyanın rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn ruhlarından istifade etmeyi bildirmektedir. İlk olarak Pakistan'da basılmış, İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır. 23 Fetavâ-yül kitabını Hindistan'ın büyük alimlerinden Ahmet Rıza Han Berilevi Rahmetullahi Teala aleyh yazmıştır. Hindistan'daki Vehhabilere ve bütün mezhepsizlere vesikalarla cevap vermektedir. Hindistan'da Lucknow şehrinde bulunan nudvetül Ulema ismindeki teşkilatında İslamiyete zararlı bir kuruluş olduğunu uzun yazmaktadır. Kitap Arabi olup 1317 miladi 1898 senesinde yazılmış, sonra Pakistan'da basılmış, İstanbul'da 1397 miladi 1977'de ofset baskısı yapılmıştır. 24 El Medarec-i Usseniye Firreddi Al-Wahhabiyye-i Hindiyye kitabı Arapî ve Urdu dilleriyle Karachi'de yazılmıştır. Hindistan'daki Vehhabilere cevap vermektedir. İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından miladi 1994'te bastırılmıştır. 25. Tarikun Necat kitabını Muhammed Hasan Can Faruki yazmış, miladi 1931'de Sint Haydarabat şehrinde basılmış, İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından miladi 1994'te ofset baskısı yapılmıştır. Arapî ve Urdu dillerindedir. 26. Mekke-i Mükerreme alimlerinden sunullahi halebi rahmetullahi teâlâ aleyh, seyfullah alâ men kezzebe alâ evliyâ illâh kitabında, evliyanın kaddesallâhu teâlâ esrârehümül azîz, öldükten sonra da kerametlere mazhar olduklarını ispat etmektedir. Bu kitabını hicretin 1117 senesinde yazmıştır. Kerametin ve tevessünün caiz olduğu fetavanya Hayriye'de, kerahet kısmında da yazılıdır. 27. Şah Ahmet Sayyid Dehlevi Hazretleri Tahkikul Hakl Mübin kitabında Hindistan'daki Vehhabilerin 40 bozuk sözüne vesikalarla cevap vermektedir. 40. cevabında buyuruyor ki: Abdülaziz-i Dehlevi Fatiha tefsirinde birisinden yardım istenirken, yalnız ona güvenilirse, onun Allah-u yardımına mazhar olduğu düşünülmezse, haramdır. Eğer yalnız Allah-u ya güvenilip, o kulun Allah'ın yardımına mazhar olduğu, Allah-u her şeyi sebep ile yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse, caiz olur. Peygamberler ve evliya da, Böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek Allahü Teala'dan istemek olur diyor. Abese suresinin tefsirinde ölüyü yakmak ruhu yersiz bırakmak olur. Ölüyü toprağa gömmek ise ruh için bir yer belli etmek olur. Bunun içindir ki gömülmüş olan velilerden ve başka salihlerden faidelenilmektedir. Ölülere yardım etmekte mümkün olmaktadır. Yakılan ölüler için bunlar düşünülemez diyor. Abdülhak-i Dehlevi Hazretleri de Mişkat tercümesinde buyuruyor ki: Peygamberler ve evliya öldükten sonra bunlardan yardım istemeye meşaihi izham ve fıkıh alimlerinin çoğu caizdir dedi. Keşf ve kemal sahipleri bunun doğru olduğunu bildirdi. Bunlardan çoğu ruhlardan feyz alarak yükseldiler. Böyle yükselenlere üveysi dediler. İmamı Şafii buyuruyor ki, İmamı Musa Kazım'ın kabri duamın kabul olması için bana tiryak gibidir. Bunu çok tecrübe ettim. İmamı Gazali buyurdu ki, diri iken tevesül olunan, feyz alınan kimseye öldükten sonra da tevesül olunarak Fez alınır. Meşâhî-i Kiramın büyüklerinden biri diyor ki, Diri iken tasarruf yaptıkları gibi öldükten sonra da tasarruf yardım yapan dört büyük veli gördüm. Bunlardan ikisi Ma'rufi Kerhi ve Abdülkadiri Geylani Hazretleridir. Batı alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden olan Ahmet bin Zerruk diyor ki, Ebu'l-Abbas-ı Hazretleri bana sordu ki, diri olan veli mi, yoksa ölü olan mı daha çok yardım eder? Herkes, diri olan diyor. Ben ise, ölü olan daha çok yardım eder diyorum dedim. Doğru söylüyorsun. Çünkü diriyken kullar arasındadır. Öldükten sonra ise, hakkın huzurundadır buyurdu. Ahmet bin Ukbe Ebu'l-Abbas Hadremî, Evliya'nın büyüklerindendir. Cami-i Keramatil Evliya'da Demirdaş isminde hal tercümesi yazılıdır. İnsan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler açıkça bildiriyor. Ruhun şuur sahibi olduğu, ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kamil'lerin, velilerin Kadıssallahu Teala esrarhumü'l Aziz ruhları diriyken olduğu gibi öldükten sonra da yüksek mertebededirler. Allahü Teala'ya manevi olarak yakındırlar. Evliyada, dünyada da öldükten sonra da keramet vardır. Keramet sahibi olan ruhlardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Kerameti yapan, yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Her şey, onun kudretiyle olmaktadır. Her insan, allah Teala'nın kudreti karşısında, diriyken de, ölüyken de hiçtir. Bunun için, allah Teala'nın dostlarından biri vasıtasıyla, bir kuluna ihsanda bulunması, şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtasıyla, çok şey yaratıp verdiğini herkes her zaman görmektedir. İnsan diriyken de, ölüyken de bir şey yaratamaz. Ancak Allahü Teâlâ'nın yaratmasına vasıta sebep olmaktadır. Mevlan'a Abdülhakim'i hakimiz Siyal Quti Hazretleri Zadül Lebib kitabında, Abdüllhakı delevinin eşya lemaatından alarak buyuruyor ki çok kimse, kabr istifade edildiğine inanmıyor. Kabir ziyareti, ölülere okumak, onlara dua etmek için yapılır diyorlar. Tasavvuf büyükleri ve fıkıh alimlerinden çoğu ise, kabirdekilerden yardım görüldüğünü bildirdiler. Keşf sahibi olan evliya da, bunu söz birliği ile bildirdiler. Hatta bunlardan çoğu, Ruhlardan feyz alarak olgunlaştıklarını haber vermişlerdir. Bunlara üveysi demişlerdir. Siyal Kuti Hazretleri bundan sonra buyuruyor ki ölü yardım yapamaz diyenlerin ne demek istediklerini anlayamıyorum. Dua eden Allahü Teala'dan istemektedir. Duasının kabul olması için. Allahü Teala'nın sevdiği bir kulunu vasıta yapmaktadır. Ya Rabbi, kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver demektedir. Yahut Allahü Teala'nın çok sevdiğine inandığı bir kuluna seslenerek ey Allah'ın velisi bana şefaat et benim için dua et Allahü Teala'nın dileğimi ihsan etmesi için vasıta ol demektedir. Dileği veren ve kendisinden istenilen yalnız Allahü Teala'dır. Veli yalnız vesiledir, sebeptir. O da fani'dir. Yok olacaktır. Hiçbir şey yapamaz. Tasarrufa gücü kuvveti yoktur. Böyle söylemek Böyle inanmak şirk olsaydı, Allah'tan başkasına güvenmek olsaydı, diriden de dua istemek, bir şey istemek yasak olurdu. Diriden dua istemek, bir şey istemek, dinimizde yasak edilmemiştir. Hatta müstehab olduğu bildirilmiştir. Her zaman yapılmıştır. Buna inanmayanlar, öldükten sonra keramet kalmaz diyorlarsa, bu sözlerini ispat etmeleri lazımdır. Evet, evliyanın bir kısmı öldükten sonra âlemi kutse yükseltilir. Huzur-ı ilahide her şeyi unuturlar. Dünyadan ve dünyada olanlardan haberleri olmaz. Duaları duymazlar. Bir şeye vasıta, sebep olmazlar. Dünyada olan, diri olan evliya arasında da böyle meczuplar bulunur. Bir kimse keramete hiç inanmıyor ise hiç ehemmiyeti yoktur. Sözlerini ispat edemez. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve asırlarca görülen, bilinen olaylar onu haksız çıkarmaktadır. Bir cahil, bir ahmak, dileğini Allahü Teala'nın kudretinden beklemeyip, veli yaratır, yapar derse, bu düşünceyle ondan isterse, bunu, Elbette yasak etmeli, ceza da yapmalıdır. Bunu ileri sürerek, İslam âlimlerine, ariflere dil uzatılamaz. Çünkü Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabir ziyaret ederken, Mevta'ya selam verirdi. Mevta'dan bir şey istemeyi yasak etmedi. Ziyaret edenin ve ziyaret olunanın hallerine göre, kimine dua edilir, Kiminden yardım istenir? Peygamberlerin salavatullah teala aleyhi ecmaîn kabirde diri olduklarını her Müslüman biliyor. Buna karşı kimse bir şey diyemiyor. Fakat evliyanın kabirde yardım yapacaklarına, onlardan yardım istenmesine inanmayanları işitiyoruz. Abdülhak Dehlevi cezbül kulub, Kitabında buyuruyor ki İbne Ebi Şeybe haber verdi. Hazret Ömer zamanında Medine'de kahd oldu. Bir kimse kabrine beviye gelip, Ya Rasulallah, ümmetin için yağmur duası yap, helak olacağız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görünüp Ömere git, yağmur geleceğini müjdele buyurdu. İbn Cevzi diyor ki Medine'de kaht oldu. Hazreti Ayşe'ye gelip yalvardılar. Resulullah'ın türbesinin tavanını deliniz buyurdu. Öyle yaptılar. Çok yağmur yağdı. kabri şerif ıslandı. Bu iki haber Eshab-ı Kiram zamanında kabirden yardım istenildiğini gösteriyor. Hatta müctehit olan Hazreti Ayşe. Radiyallahu anha kabirden yardım istenilmesine emir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kabrinden yardım isteyene yağmur yağacağını müjdelemiştir. Bunun için Resulullah'ın kabrinden yardım istemeye inanmamak eshab-ı kiram'ın icmağını inkar etmek olur. Hisnul Hasin'de bildirildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanı kaçan kimse, ey Allah'ın kulları, bana yardım ediniz. Allahü Teala da size merhamet eylesin, desin buyurdu. Bir hadisi i şerifte, korkulu olan yerde, üç kere, ey Allah'ın kulları, bana yardım ediniz demeli buyuruldu. Bu dua, çok tecrübe edilmiştir. Bir hadisi şerifte bir şeyden zarar gören abdest alıp iki rekat namaz kılsın. Sonra ya Rabbi senden istiyorum. Senin alemlere rahmet olan peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı vesile kılarak sana yalvarıyorum. Ya Muhammed dileğimi kabul etmesi için Rabbime seni vesile ediyorum. Ya Rabbi onu bana şefaatçi et. Desin buyuruldu. oldu. Her Müslüman namaz kılarken "Esselamu aleyke ey yuhennebiyu" diyerek Resulullah'a seslenmektedir. İnanmayanlara cevab olarak yalnız bu yetişir. Hem de rabıta yapmanın caiz olduğunu ispat etmektedir. Evliyaya "Kan desallahu teala esrarhumul aziz, rabıta yapmak, iyi göremeyen yaşlı kimsenin gözlük kullanmasına benzer vesile arayınız ayeti kerimesi Allahü Teala'dan feyz alabilmek için büyük alim aramak lazım olduğunu göstermektedir. Tavali'ul Envar kitabında diyor ki Resulullahı sallallahu Teala aleyhi ve sellem ziyaret ederken dünya düşüncelerini kalbinden çıkarmalı Yalnız Resulullah'tan yardım beklemeli. Dünya düşünceleri yardım gelmesine mani olur. Kabirde diri olduğunu, ziyaret edenleri tanıdığını, dilenilenleri vermeye Allahü Teala'dan izin verilmiş olduğunu, Allahü Teala'ya ancak onun vasıtasıyla kavuşulacağını düşünmelidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Müsned kitabında Abdullah İbni Ömer'den haber veriyor ki, kabri saadeti ziyaret eden kıble tarafından yaklaşır. Kıbleye arkasını döner. Yüzünü kabre döner. Sonra "Esselamu aleyke ey yuhannabiyu ve rahmetullahi ve berekatü" der. Ayakta ziyaret etmenin oturarak ziyaretten eftal olduğunu İbni Haceri Mekki bildiriyor. Hanefi Fıkıh Alimlerinden Rüknüddin Ebu Bekr Muhammed Kirmani buyuruyor ki, ziyaret ederken namazda olduğu gibi sağ el sol elin üstüne konur. Şebekeden dört zira iki metre kadar uzakta durmak müstehaptır. Tahkikül Hakim Mubin kitabından tercüme tamam oldu. Şemsüddin Muhammed Kirmani başka olup, 786, Miladi 1384'te vefat etmiştir. 28. Fethül-Mecid kitabının, 66, 107 ve 386. sahifelerinde, her zaman içtihat yapılmalıdır, diyor. 387 ve 390. sahifelerinde, mezhep taklid edenlerin, Mezheplerinin delillerini bilmeleri lazımdır. Bilmezlerse, müşrik olurlar, diyor. 432. sahifesinde, Câhiller içtihat yapamaz diyerek, kendi kendini yalanlıyor. 78, 167, 183, 503 ve 504. sahifelerinde, meyitten şefaat isteyen, müşrik olur, diyor. Ölüden keramet olarak faide beklemek şirktir diyor. 115, 140, 173, 179 ve 220. sayfalarında Müslümanlar evliyaya tapınıyorlar diyor. 133, 134, 136, 139, 140, 484 ve 485. sayfalarında kabirden bereket Faide beklemek şirktir diyor. 143, 146, 191 ve 503. sayfelerde meyyitten dua istemek şirktir diyor. 169, 179, 416 ve 503. sayfalarda meyyitte his yoktur. Bir şey duymaz diyor. 222, 223, 234, 247, 274 ve 486. sahifelerde, Evliya kabrini ziyaret edip, faidelenmek şirk olur, diyor. 181 ve 211. sahifelerinde, Şefaat istemek, Allah'a şerik yapmaktır, diyor. 258, 259 ve 260. sahifelerde, selam vermek için Resulullah'ın hücre i saadeti yanına gelmek yasaktır diyor. 486. sayfede Eşhab radiyallahu teala aleyhi ecmaîn Resulullah'ın kabrine arka çevirip dua ederdi diyor. Bu iftiralara ehli sünnet alimleri onlardan yüzlerce sene önce cevaplar vermişlerdir. Bu cevaplar arasında Kadi İyat İyad Hazretlerinin şifası, Hadis Alimi Abdül-Azîm-i Et-Tergîb ve terhibi Veli i Tebrizi'nin Mişkâtül-Mesâbihi, İmâm-ı Kastelânî'nin Mevâhibül-Ledünnîyesi, İmâm-ı Sagiri, Câmi-ü-Sagîrî, abdül Elia Wakit ve Cevahiri, İmam Semhudi'nin Hulasatül Vefası, Abdülgani nablusi'nin Cemül Esrarı, Seyit Ahmet Dahlanın Takribül Usuli, Fahreddin Razi'nin Metaliği, İbn e Haceri Mekki'nin Tuhfe'tü Züvarı, İbn Haceri Askalani'nin Fethül Bariisi. Şihabüddin Haffaci'nin Şerh-i Şifası, Allame Halil Malikî'nin menseki, Muhammed Zerkânî Malikî'nin Şerhül Mevâhibi, İmamü Münavî'nin Şerh-i Şemâili, Mustafa şaddî Hambelî'nin Nükûlü'ş Şer'iyye fî Reddi Alel Vehhâbiyyesi, Abdullah Yâfî'nin Neşrül Mehasini Seyyid Murteda Hanefi'nin Şerhül İhyası Yusuf Nebahani'nin Saadet-i İmamı Kastalani'nin Mesalikül Hünefası İmamı Ahmed'in Kitabü Zühd'ü Ebu Muhammed Halil'in Hilyetül Evliya'sı İbn Cevzi'nin Safvetü's Safvesi el-Kailani'nin Kerametül Evliyası, İbn -i Hacer el-Mekkî'nin Fetavâye Hadisiyyesi, yine onun El Cevherül Münzamı, Allâme Ebu Abdullah Malikî'nin ve Kılâî'nin Misbâhuz Zulâm kitapları, Nureddin Ali Şâfiî'nin Bugyetül Ahkâmı, Yusuf Nebahani'nin Hüccetullahi alel alemini Tahir Sümbül Efendi'nin, el Intisar lil evliyâ ebrârı Nurettin Ali Semhudi'nin Cevahirül Akdeyni, Hasan Advi Mısri'nin, Nefâhat-ı Şâziliyesi, Abdülvehhâb-ı Şârânî'nin, eczvîbet yine onun, Bahrül ül Mevrûd'u, Mustafa Bekri'nin Berül Eskamı, yine onun Lem'i Berkül Mekamatı, Abdülgani Nablusî'nin Keşfün Nûru, Ahmet Zerruq Malikî'nin Şerhi Hizbül Bahri, Allâme Seyyid Alevi'nin Cilaü'z-Zulam fî Alen Necdi Leziye Dallal Avamı ve Fadl-ı Resûl Seyfül Seyful ve Eyüp Sabri Paşa'nın 1296 Miladi, 1878 İstanbul baskılı Türkçe Tarihi ve Habiyan kitabı ilim adamları arasında şöhret bulmuşlardır. Bir mezar ziyaret edilince kabirdekinin ruhu gelenin ruhuna ayna gibi akseder. Gelenin ruhu daha üstün ise kalbi sıkılır. Rahatsız olur, zarar eder. Bunun için, İslamiyetin başlangıcında, kabir ziyareti yasak edilmişti. Sonradan, Müslümanlar da ölünce, bunları ziyarete müsaade olundu. Kabrimi ziyaret eden, beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hadisi, Hücre-i ziyaret ederek faydelenmeyi emir buyurmaktadır. Onu diriyken ziyaret eden, çok faydalanerek ayrılırdı. Mübarek kabrini ziyaret edenlerin de böyle ayrılacaklarını bu hadis-i şerif bildiriyor. İslam alimlerinin büyüklerinden Abdülkadiri Geylani, Muhyiddin Arabi, Takiyüddin Ali Sübki, Ahmet İbni Haceri Mekki ve Abdülgani Nablusi rahimehullah evliyanın kabirlerini ziyaret edip onlara tevessül ederek Allahu Teala'dan af ve merhamet istemek caiz olduğunu vesikalarla ispat etmişlerdir. Yusuf Nebahani Hazretleri Şevahi'dül Hak kitabında o yüksek alimlerin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn kitaplarından uzun yazılar ve vesikalar alarak Hindistan'daki Vehhabileri rezil etmektedir. Bu arabi kitaptan 50 sayfası Ulamaül Müslimin kitabında 1393 miladi 1972'de bastırılmıştır. Bir kısmının Türkçe'ye tercümesi de Faydeli Bilgiler kitabının Doğru söze inan bölücüye aldanma kısmına eklenmiştir. Okuyan akıllı gençler kimlerin dalalet yolunda olduklarını anlarlar. Reşahat kitabında Alaeddin Attar Kundise Sirru Hazretleri buyuruyor ki evliyanın rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn mezarlarını ziyaret eden kabirdeki zatın büyüklüğünü ne kadar anlamış ise ve o veliye ne düşünceyle teveccüh etmiş yani kalbini ona bağlamış ise Ondan o kadar feyz alabilir. Kabir ziyaretinin faidesi çok olmakla beraber, evliyanın ruhlarına teveccüh edebilen kimse için uzaklık zarar vermez. Behavd-i Dîn-i Buhârî, Hak teveccüh edebilenlerin doğruca ona teveccüh etmelerini emir buyururdu. Evliyanın kabirlerini ziyaret, Hak Teâlâ'ya teveccüh için olmalıdır o velinin ruhunu hakka tam teveccüh edebilmek için vesile yapmalıdır. İnsanlara tevazu ederken hakka teveccüh etmek lazımdır. Çünkü insanlara tevazu Allah için olursa makbul olur. Doğrudan doğruya Allahü Teala'ya teveccüh ederek her an nazil olan feyzi ilahiden nasip alabilmek için Kalbin gafletten uyanık, dünya düşüncelerinden âri olması lazımdır. Böyle olmayan ve küfr, bidat ve günah zulmetleriyle kararmış olan kalpler Allahü Teala'ya teveccüh edemez, feyzi ilahiye kavuşamaz. Bunların layese unii hadisi i şerifine uyarak. Allahü Teala'nın feyzlerine kavuşmuş olan, kamil ve mükemmil, yani Resulullah'ın varisi olan hakiki rehber bularak yanında edeple oturmaları, onun kalbine gelen ilahi feyzlerden almaya çalışmaları lazımdır. Hakiki rehber bulunmadığı zamanda kendinden haberi olmayan ve iman ve küfrü birbirinden ayıramayan tarikatçılara, taklitçi şeyhlere aldanmamalıdır. Abdullah-ı Hazretleri 8. mektubunda bu fakirin ruhaniyetine teveccüh ediniz yahut Mirza Maseri Canı Cana'nın mezarına gidip onun ruhaniyetine teveccüh ediniz. Ona teveccüh edince Allahu Teala'nın feyizlerine kavuşulur. O Zamanımızdaki binlerce diriden daha faydalıdır, buyurmaktadır. Makamati Masriye 58. sayfasında buyuruyor ki, evliya mezarlarını ziyaret ederek feyz vermeleri için yalvar, Fatiha ve salavat okuyup sevaplarını mübarek ruhlarına göndererek onları Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için vesile yap ki. Zahir ve batın saadetlerine bu vesileyle kavuşulur. Fakat kalbi tasviye etmeden evliya kalplerinden feyz almak güçtür. Bunun için Hace Behadîn Kaddesallahü Teâlâsı Rəhûl Azîz, evvela evliyanın kalplerinden feyz almayı nasip etmesini Allahü Teâlâ'dan istemek daha iyidir demiştir. Habiler ve bunların aldattıkları bazı din adamları, mevlit okumaya günah diyor. Böyle inanmaları ve söylemeleriyle kendileri büyük günaha giriyorlar. Ahmet Said-i Hazretleri, bunlara vesikalarla cevab olarak bir kitap yazdığı gibi, Mektubat ı Ahmediyesi'nin 37. mektubunda ve Yûsif-i Kaddesallahu Teala sırrehü'l aziz Hucetullahî alel Alemin, fi mucizati seyyidil mürselin kitabının 233. sayfasından başlayarak ve El Besair li münkerit tevessüli bi ehlil mekabir kitabının sonunda ve Enni'metül kübra alel âlem fi mevlidi seyyidi Veledi i Adem Kitabında, Mevlid okumanın meşru ve çok sevap olduğunu ispat etmektedirler. Bu üç kitap ve aşağıdaki dört kitap, İstanbul'da bastırılmıştır. Mevlid okutmaya mani olmamalı, tegani ile okumaya ve kadınların erkeklere görünerek dinlemelerine mani olmalıdır. 29. Şam alimlerinden Ebu Hamid bin Merzukun, KADDES ALLAHÜ TEĞALÂ SIRREHÜL-AZİZ teakkübül müfit kitabında ve iki cilt ELBERÂTÜL-EŞARİYİN kitabından özetlenen ET-TEVESSÜLÜ BİN NEBİ ve biz Salihin kitabında İbni Teymiye'ye ve İbni Kayyım'a ve Abdülvehhab oğluna cevap verilmektedir. 30. Bağdat alimlerinden Cemil Sıtkı Efendi'nin El Fecrü Sadık Firreddi Alal Münkiri Tevesüri Havarik kitabı ve habileri rezil etmektedir. 31. Tayland alimlerinden Mustafa bin İbrahim Siyami Hazretlerinin Nurül Yakin kitabı 1345'te basılmış 1396. Miladi 1976'da İstanbul'da ofset yoluyla tekrar bastırılmıştır. Tayland'daki Vehhabilere vesikalarla cevap vermektedir. 32. Hindistan alimlerinden Muhammed Abdurrahman Silheti seyfül Ebraril Meslul kitabında Hindistan'daki Vehhabilerin sapık olduklarını bildiriyor. 33. Hindistan alimlerinden Müfti Mahmud Sahip Reddi Vehabiye Hindi kitabında Vehabilere cevap vermekte, ehli sünnet yolunu bildirmektedir. 34. Hindistanın Kerala eyaletinde Kalikut şehrinde Faruk Kolej profesörlerinden Mevlana Muhammed Kuti Rahmetullahi Teala aleyh. Maleyalam dilindeki üç cilt Kitabü's-Sünni kitabında Vehhabilere cevap vermiştir. 35. Daren Muhammed Hilmi Efendi, rahmetullahi teala aleyh, Mizanü Şeria Burhanü't-Tarika kitabında bazı kimselerin tasavvuf alimlerine yaptıkları hücumları yazmakta çok kıymetli cevaplar vermektedir. Kitap Türkçe ve yazmadır. İstanbul'da Gümüşhaneli Ziyaüddin Efendi'den sonra Sivas'ta Hacı Ahmet Efendi'den feyz almıştır. Ahmet Efendi Küçük Aşık Efendi'nin bu da Halid Bağdadî'nin halifesidir. 1334 Miladi 1916'da Meraş'ta vefat etmiştir. Halifeleri Bilhassa, oğulları Bahri ve Abdurrahman ve damadı Vehbi ve bu kitabın katibi Berberzade Muhammed Nefi Efendiler milleti irşada devam etmişlerdir. 36. Afrika'daki Mali hükümetinin Koutiala şehrindeki Medreset-ül İrfan Koleji'nin müdiri Malik Bey, el Hakai ül İslamiye kitabında, vehhabilerin çok zararlı bölücülük yaptıklarını bildirmekte, bunlara nasihat vermektedir. 37. Suriye'de, Hamada Sultan Camii Hatip ve Müderrisi, Allâme Muhammed Hamid, Lüzumu ı Mezahi Bil Eymme kitabında Hanefi mezhebini uzun anlatmakta ve dört mezhepten birine tabi olmanın vacip olduğunu ispat etmektedir. Kitap 1388 miladi 1968'de yazılmış, miladi 1984'te İstanbul'da Miftahül Fela kitabının sonunda. Ofset baskısı yapılmıştır. 38. Ahmet Hamevi Hanefi'nin Nefahatül Kurb ve'l İttisali bi İsbati't-Tasarruf li Evliya'illahi Teala ve'l Kerameti Ba'del İntikal kitabı meşhurdur. 39. Afrika'da Ghana devleti alimlerinden Medrese-i Vataniyye müdürü Ahmet Babe Sevfül Hak kitabında ve vesikalarla cevap vermektedir. 40. İngilizler İslamiyeti imha etmek, içerden yıkmak için misyoner teşkilatı kurdular. Bu misyonerler kitaplar yazarak İslamiyete ve İslam alimlerine adi alçak yazılarla saldırdılar. Kitaplarının üzerine satın aldıkları din adamlarının isimlerini koyarak İslam memleketlerine parasız yaydılar. Ehli sünnet alimleri bu alçak iftiralara cevaplar yazarak İngiliz siyasetini hezimete uğrattılar. Bu cevaplardan Misbahü'l-enam ve Cilaü'z-zulem kitabını Habib Alevi bin Alevi Haddad yazmıştır. 1216 Miladi 1800'de yazılmış, 1325. Miladi 1906'da İstanbul'da basılmıştır. Kenarında Ahmet bin Zeyni Dahlan'ın Cevazütte Tevessül kitabı vardır. 1416. Miladi 1995'te Hakikat Kitabevi tarafından ikinci baskısı yapılarak bütün dünyaya gönderilmektedir. 1381. Miladi 1958'de, İstanbul'dan hacca giden bir Müslüman, hücre-i saadet önünde, Ya Resûlallah, günahım çok, bana şefaat eyle, diye dua ederken, Afrikalı bir Vehhâbî gelip, o ölüdür, bir şey duymaz, gibi şeyler söyler, yakasından çeker. Bu sünni Müslüman da, Bakara suresinde, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridir. Fakat siz bunu anlamıyorsunuz. Mealindeki 154. ayeti kerimeyi okur. İnsanların en üstününe sen nasıl ölüdür diyorsun der. İlk olarak 1205 Miladi 1791'de Vehabililer ile Mekkeliler arasında ihtilaf oldu. Bu senelerde Osmanlı devleti harici düşmanlarla muharebedeydi. Dahilde de karışıklık vardı. Şöyle ki Fransa ile senelerden beri dost iken Napolyon Bonapart 1213 miladi 1799'da Mısır'a 50 bin askerle saldırdı. Denizden ve karadan muharebelerle, 1216'da, Mısır düşmandan temizlendi. 1221'de, Rusya, hududumuza saldırıp, harp ilan etti. İngiliz donanması, Çanakkale'den girip, yedi kuleye kadar geldi. Başta, padişah, 3. Selim Han olmak üzere, bütün memur, asker ve halk, büyük gayretle üç günde sahillere binden fazla top yerleştirip, donanmayı harbi olmadan kaçırdı. Rusya, sulh istediyse de, 1224'te tekrar hücum ederek Tunay'ı geçti. Uzun muharebelerden sonra, 1227'de Bükreş Muahedesi yapıldı. Dâhilde ise, yer yer dinsizler türeyip, halka zulmediyor ve devleti dinlemiyorlardı. O zaman halife olan 3. Selim Han, bir yandan talimli asker yetiştiriyor, bir yandan da top fabrikası yaptırıp çalıştırıyordu. Talimli yeni askeri gören Yeniçerilerden, Karadeniz Boğazı tabyalarında bulunanlar, Kabakçı Mustafa komandasında isyan etti. Padişah Müslüman kanı dökülmesini istemedi. Bütün ilerlemeler durdu. Selim Hanı şehit ettiler. İkinci Mahmud Han Adli evvela dinsizleri terbiye ve itaate getirdi. 1227'de Rusya ile sulh yaptı. 1226'da Mısır valisine ferman buyurularak Mehmet Ali Paşa Müslümanlar arasındaki bölücülüğü önlemek için oğlu Tosun Paşa'yı Hicaz'a gönderdiyse de sulh ve sükûnu temin edemedi. Madde başından buraya kadar yazılanların çoğunu Hülâsetül Kelam ve Miraatül Harameyn kitaplarından aldım. Kendimin bir fikri katılmamıştır bu yazıların vesikalarını arzu eden Meskür iki kitabı ve kıyamet ve ahiret kitabının Müslüman'a nasihat kısmını mütâlâ buyursun. Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere, Osmanlılar tarafından adalet ve hürmet ile idare edilip, milyonlar sarf edilerek, mukaddes makamlar tamir ve tezyin edildi. Harameynin mübarek ahalisi, rahat ve refah içinde yaşadı. Bu saadet zamanı, Birinci Cihan Harbi'ne kadar devam etti. Birinci Cihan Harbi, 1332, Miladi 1914, 1336, Miladi 1918 sonunda, İslam ittihadını parçalamak arzusuna kavuşan düşmanlar, Mekke emiri olan, Şerif Hüseyin bin Ali'yi ve ileri gelenleri Hicaz'dan çıkardılar. Bütün dünyaya da kaçtı diye bildirdiler. Neçt'te yaşayan Abdülaziz bin Suud 1344 miladi 1926 senesinde Mekke'ye gelerek yeni bir hükümet kurdu. Osmanlılar devrinde Vehhabilik İngiliz casusları ve paraları vasıtasıyla Hindistan'a ve Afrika'ya yayıldı. Bağdat'ta Şiilik yerleştiği gibi, Mısır din adamları da Habiliye kaymaya başladı. Çok okumuş, çok kitaplar yazmış olan Mısırlı Muhammed Abdüh, Masonların İslamiyeti yok etmek için giriştikleri savaşta en tesirli silahları olan İslam memleketlerine asrilik, modern ismi altında dinsizlik sokmak propagandalarına aldanarak ehli sünnet vel cemaati tamamen bıraktı. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere kendi aklıyla, ile garplılaşmaya uyacak manalar vererek selef-i salihinin yolundan ayrıldı. Kitaplarının bir kısmı o yolda olanlar tarafından Türkçeye çevrilmiş büyük İslam alimi Abdühün eserleri diye gençliğin önüne sürülmüştür. Abdühün ve Cemalettin Efgani'nin mason oldukları kitabımızın sonundaki Abdüh kelimesinde yazılıdır. Muhammed Arabi'nin Mekke'de basılan İfadetü'l-Ahyar kitabında ve şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Mevkif-ül-Akl vel-İlm vel-Âlem kitabında ve Camiül Eser Medresesi Yüksek İlm Kurulu üyesi Yusufi i 1966'da Mısır'da çıkan Camiül Eser Mecellesindeki yazılarında bunların İslamiyete uymayan fikirleri kuvvetli delillerle reddedilmektedir. Vaktiyle İbni Teymiye de ilminin çokluğuna aldanarak dalalete düşmüştü fakat bu kadar taşkınlık yapmamıştı. Hakiki din adamının ehli sünnet alimlerinin ve mezhep imamlarımızın verdikleri manaları ve çıkardıkları hükümleri yazması ve onları değiştirmeden söylemesi milletin ve gençliğin kafasında ehli sünnet alimlerinin isimlerini ve büyüklüklerini yerleştirmesi lazımdır. Seyyid Kut denilen kimse de eğer İslam alimlerinin tefsirlerini mesela tefsirde ve fıkıhta ihtisas kazanmış ve tasavvufta marifetullah ile şereflenmiş olan ehli sünnetin gözbebeği Senaullahi Dehlevi Hazretlerinin Tefsiri-i Maseri'sini okumuş olsaydı İslam alimlerinin yüceliğini anlar, haddini bilerek derme çatma yazılarını tefsir diye ortaya koymaya belki sıkılırdı. Berika'da, Dil afetlerinin 50 tefsir yazanın 15 ilimde mahir olması lazımdır. diyor. Bunları bilmeyenlerin hadis ve tefsir okumaya kalkışması, Mide hastasının kuvvetlenmek için, Baklava börek yemesine benzer. Halbuki bu hastanın önce perhiz yapması, sonra kuvvetli yemeye başlaması lazımdır. İşte bizim gibi ana ilmleri okumayanlar, din öğrenmek için Kur'an tercümesi, tefsir, hadis okumaya kalkışırsak bunları kavrayamayız. Yanlış anlayarak dinimizi, imanımızı da kaybederiz ana yuvasından almış olduğu ve senelerce titizlikle sakladığı kıymetli imanını kaybeden birkaç ilerici kimseyle karşılaştım. Bunların irtidadına sebep olan, zihinlerindeki şüphenin nasıl meydana geldiğini sordum. Elmalı tefsirini okuyunca böyle olduğunu anladım, dediler. Maseri i can Canan, Kuddiesir Ru, makamatın yüzüncü sayfasında bir halifesinin tefsir yazmasına mani olduğunu yazmaktadır. Görülüyor ki uydurma, anlamadan yazılan tefsirleri ve tercümeleri bir yana bırakalım, meşhur tefsirler bile ehlinden başkasına zararlı oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini anlayabilmek için, 80 din bilgisini iyi öğrenmek lazımdır. Bu ilmleri bilmeden tefsir, hadis okumaya kalkışan imanını kaybedebilir. Berikat kitabının 1297. sayfasında tefsir kitaplarına tabi olmamız emrolunmadı. Fıkıh alimlerine tabi olmamız emrolundu buyurmaktadır. Bir gibi vasiyetnamesi şerhinde diyor ki Kelam ve fık alimlerimiz tefsirden hadisten anladıklarını bizim gibi din cahillerine açık kolay öğretmek için binlerce fıkıh ve ilmihal kitabı yazmışlardır. İslamiyeti doğru öğrenmek için o fıkıh ve ilmihal kitaplarını okumaktan başka çare yoktur. Dört mezhebin inceliklerine vakıf, derin alim, veli-i kamil Seyyid Abdülhakim Efendi kuddises Ruh, buyurdu ki Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kıymetli fıkıh kitabı İbn Abidin'in Durrul Muhtar haşiyesidir. Şafii'de Tuhfetül Muhtaç kitabıdır. En mükemmel, en kıymetli tasavvuf kitabı, İmam-ı mektubatı ve en kıymetli ilmahalde i halde, bir gibi vasiyetnâmesi şerhidir. Dürrül Muhtar kitabı, Şemsüddin Timur Taşî'nin, Tenvirül Ebsar kitabının şerhidir. Pakistan'daki Vehhâbîlerden bir kısmı, Müslümanları aldatmak için, biz ehli sünnetiz. Hanbelî mezhebindeniz, diyorlar. Halbuki ehli sünnet âlimlerinin kitaplarından işlerine gelenleri alıyorlar, işlerine gelmeyenleri, inanışlarına uymayanları örtbas ediyorlar. Ehli sünnet âlimlerinin ayet-i kerimelere vermiş oldukları doğru manaları değiştiriyorlar. Ehli sünnet âlimleri ayet-i kerimelere kendi anlayışlarına düşünüşlerine göre mana vermedi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerden anlayıp bildirdiklerini eshab-ı kiramdan öğrendiler. Bu öğrendikleri manaları kitaplarına yazdılar. Bunlar ise Resulullah'tan gelen bu manaları beğenmiyorlar. Kendi kafaları ile ayet-i kerimelere manalar veriyorlar. Bu yazıları ehli sünnet bilgisi olarak tanıtıyorlar. Din bilgilerinden, fen ve ahlak bilgilerinden ve mantık kurallarından haberleri olmadığı için Kur'an-ı Kerim'in ulvi ve kutsi inceliklerini anlayamıyorlar. Bunları anlayıp haber veren hadisi i şeriflere mevdudur, uydurmadır diyorlar. Hadisi i şerifleri kendi anladıklarından üstün tutan Ehli sünnet alimlerini beğenmiyor. Müslümanları bunlardan uzaklaştırıp dinde reform dedikleri uydurma yola sokmaya uğraşıyorlar. İslam alimleri Vehhabi imamların arkasında namaz kılınmayacağını bildiren fetvalar verdiler. Bu fetvalardan biri Hulasa'tül Kelam kitabının sonunda mevcuttur. Muhammed Zihni Efendi Rahmetullahi Teala aleyh. Nimet-i İslam kitabı nikah kısmı 39. sayfasında diyor ki: Nikah ile alması haram olan 25 kadından birisi de veseniyye. Yani puta tapan kadınlardır. Güneşe ve yıldızlara ve resimlere, heykellere tapınanlar ve muattala ve batıniyye ve ibahiyeden olanlar ve zındıklar yani koyu müslüman görünüp küfre sebep olan şeyleri imanın şartı diyenler hep puta tapanlardandır. fetâvâ Batını Batıniyye ki bunlara İsmailiyye ve İbâhiyye de denir. Bunlar son zamanlarda Vehhâbî ismini almışlardır ve din ismi altında Müslümanlara hıyanet, düşmanlık eden dinsizlerdir. Ve sen, kendisinde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanılan, bunun için tazim edilen resim veya heykeldir. Bu yazı, Vehhabîler arasına zındıkların karışmış olduğunu, bunların ise kafir olduklarını gösteriyor. Memleketimizde, din bilgisi az olan kimseler İbn Teymiye'nin Mehmet Abdühün Mevdudi'nin Seyyid Kutb'un Nobel mükafatı almış olan Abdüsselam'ın Ahmet Didad'ın ve Hamidullah'ın kitaplarından yapılan tercümeleri okuyarak zehirleniyorlar. Ehli sünnet alimlerinin Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi i şerifleri anlayamadıklarını sanıyorlar. Bu kitaplardaki yaldızlı, nefsi emmareyi harekete getiren taşkın yazıların sahiplerini, ehli sünnet alimlerinden hatta esabı kiramdan, aleyhimü rıdvan, daha yüksek görüyorlar. İslamiyette bu büyük yarayı açan, bilhassa İbn Hazm, İbn Kaliyim'i cevziye ve felsef Öbür Rüştür. Her üçü de İbn Teymiye gibi alimdir ve yüzlerle kitapları vardır. Ehli Sünnet alimleri bunlara değerli cevaplar yazmış, yanlışlarını ortaya koymuşlardır. Fakat ilmi az olanlar ve ehli Sünnet alimlerinin büyüklüğünü anlayamamış olanlar, onların kitaplarına aldanmakta, doğru yoldan çıkmaktadır. Bunlara aldananlar, kendilerine haklı göstermek ve başkalarını da aldatabilmek için Osmanlı alimleri siyasi düşmanlığı dinde ayrılığa çevirdiler diyorlar bu sözleri iki yönden bozuktur adı geçen mezhepsizler vehhabi değildir vehhabilik ortaya çıkar çıkmaz ehli sünnet alimleri emri marufa başladı Bunların yanlış yolda olduğunu yazdılar. Doğru yola çağırdılar. Bunların yaldızlı kitaplarına aldanan cahiller barbarlığa başladı. İslam şehirlerine saldırdı. Osmanlı devleti bundan sonra işe karıştı. Ehli sünnet alimleri kitaplarını yazarken vehabilik yoktu ki alimler için dini siyasete karıştırdılar denilebilsin. Ehl-i Sünnet alimleri Vehhabilik ortaya çıkmasından yüzlerce sene önce Müslümanlar arasında bir fitne zuhur edeceğini firaset ile anlamış gibi sapık fikirleri yazmışlar ve ayet-i kerimelerle çürütmüşlerdi. Sayıları pek çok olan bu kıymetli kitaplardan büyük alim Celaleddin Suyuti'nin Tenvirül Halek Fi imkani rü'yetin Nebi, Ciharen ve Melek ve Tembihül Gabı, Bittebrieti İbnil Arabi kitapları ile Abdülkani Nablosi'nin Keşfün Nur an Ashabil Kubur kitapları meşhurdur. Bu üç Arapî kitap El Minhatül Vehbiye kitabının ikinci baskısına eklenerek Hakikat kitabevi tarafından neşredilmiştir. Bunları okuyanlar sapıkların İslamiyeti yıkmak yolunda olduklarını iyi anlarlar. Reddül Muhtar, üçüncü cilt iki yüz doksan altıncı ve üç yüz dokuzuncu diyor ki, manaları açık ve katî olan ayeti kelimelere ve hadisi şeriflere devir etse dahi yanlış mana vererek ve manalara açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden yanlış mana vererek dinden çıkana yani imanı bozuk olana mülhit denir. Mülhit kendini Müslüman sanır, hiçbir dinde olmayıp da dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi fasit bozuk deliller ile ispata kalkışarak. Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık Müslüman görünerek İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Vehhabiler gibi açıkça anlaşılamayan delilleri tevil ederek ehli sünnetten ayrılan da mülhit veya bidat sahibi olur. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmain, için devlet düşmanlığını din düşmanlığı şekline soktular demek. İslam alimlerini tanımamak hatta Müslümanlığı lekelemek olur. Dini dünyaya alet etmek İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehl-i sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Mülhitlere, zındıklara aldananlardan Anadolu'da Hatip Hoca denilen biri kitabında Kur'an-ı Kerim ile hadis-i şerifler sayılıdır. İnsanların önüne çıkan hadiseler ise sonsuzdur denilerek kıyas ile birçok şey ilave edilmiştir. Bu yanlıştır. Kıyas ve içtihat yoktur diyor. Böylece yüzbinlerle ehli sünnet alimine iftira ediyor. Çünkü kıyas ve içtihat bu hocanın sandığı gibi kitaba, hadisi i şeriflere bir şey eklemek değil, Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin derin örtülü manalarını meydana çıkarmaktır. Es'ab-ı Kiram'ın da kıyas yaptıkları onların da ayrı mezhepleri bulunduğu aşağıda bildirilmektedir. Beydavi tefsirinde kıyas ve icma'ın Ali İmran suresinin 108. ayetinde emredildiği yazılıdır. Başka bir sayfede dinde gizli bir şey yoktur. Her şey söylenmiştir, diyor. Bir sahife sonra da, Kitap ile sünnetin bildirmediği her şey mübahtır, diyerek her şeyin bildirilmediğini söylüyor. Yazıları birbirini tutmuyor. Diğer bir sahifede, Kıyas ile din arttırılıyor, şiddetlendiriliyor, birçok mübahlar haram ediliyor, diyerek iftira ediyor. Bunun cevabı, birinci kısım, yirmi altıncı maddede yazılıdır. Bu din adamı, yine kıyas yüzünden, İslam dininde hiçbir meselede ittifak kalmamış, ihtilaflar çoğalmış, diyor. Halbuki, zaruri olarak ve icma ile bilinen inanılacak şeylerde, İtikat meselelerinde kıyas yoktur. Böyle bilgilerde içtihat edip yanılan kâfir olur. Zarûri olarak ve icma ile bildirilmemiş olan iman bilgilerinde içtihat edip de yanılan, kâfir olmaz ise de bid'at sahibi olur. Sapık müslüman olur. Yapılacak işlerin, kitap ve sünnette açık bildirilenlerinde de kıyas olmaz. Buralarda ayrılık yapan bu hoca gibi ehli sünnetten ayrılanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar üçe ayrıldı. İnanmayıp Resulullah'a karşı gelenler kafir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenlere münafık denildi. İnananlara ehsap denildi. Eshâb-ı Kiram'ın inanışları hep aynıydı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş işleri yapmakta da birbirlerine uygun idiler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmemiş bir şeye inanmayı dinimiz emretmemiştir. Fen bilgilerinin çoğu böyledir. Bunlardan akla uygun olanlara inanılır. Açıkça emr veya yasak edilmemiş işler ise böyle değildir. Böyle işleri yapıp yapmamakta açıkça bildirilenlere benzetilmelerini Allahü Teala derin alimlere emretmektedir. Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimlere müctehid denir. Bu benzetmek işine içtihat denir. Bir müctehidin içtihad ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. E'sab-ı kiramın hepsi derin alim birer müçtehit idiler. İslamiyet bilgilerinde siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiin'in ve tebeyi tabiin'in arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin ve ehsab-ı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları ehsab-ı kiramın radiyallahu teala anh mecmaîn ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehli sünnet denir. İmanları arasında Esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirlerini taklid ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Allahü Teala tarafından Müslümanlara rahmet olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü, dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar, Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman, vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre, kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar. Allahü Teala dileseydi, kuran ı Kerim'de, ve hadis-i şeriflerde her şey açıkça bildirilirdi. Böylece mezhepler hasıl olmazdı. Kıyamete kadar dünyanın her yerinde her Müslümanın tek bir nizam, tek bir emr altında yaşamaları lazım olurdu. Müslümanların halleri, yaşamaları güç olurdu. Ehsab-ı kiramın hepsi öldükten sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshâb-ı doğru imanından ayrıldılar. Dalâlet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara, bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar, manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat, İslamiyete zararları, Kafirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. çok Müslüman kanı döküldü. Müslümanların yükselmelerini, ilerlemelerini baltaladılar. Mezhepsiz bidat fırkalarını, ehli sünnetin dört doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. Dört mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler, ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün dört mezhepten başka ehli sünnet yoktur. Bu dört mezhebin birleştirilemeyeceğini, bir mezhep haline getirilemeyeceğini İslam alimleri söz birliği ile bildirmişlerdir. Allahü Teala mezheplerin birleştirilmesini değil, ayrı olmalarını istiyor. Böylece İslam dinini kolaylaştırıyor. Ali İmran suresinde yüzüncü ayetinde mealen ey iman edenler Allah'ın dinine sarılınız. Birbirinizden ayrılmayınız. buyrulmuştur. Tefsir sahipleri mesela Ebu Süud efendi rahmetullahi teala aleyh burada Ehl-i kitabın yaptıkları gibi, parçalanıp, doğru imandan ayrılmayın. Cahiliye zamanında, birbirleriniz ile dövüştüğünüz gibi, bölünmeyiniz, dediler. Doğru imanda birleşmemiz, fırkalara bölünmememiz emrolundu. Doğru yolun, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği iman olduğunu, Peygamberimiz haber verdi. O halde. Bütün Müslümanların ehli sünnet olmaları, ehli sünnet mezhebinde birleşerek kardeş olmaları, sevişmeleri lazımdır. Müslümanların bu birliğinden ayrılan bu ayeti kerimeye uymamış olur. Bu yolda birleşir, kardeşler olduğumuzu bilip sevişirsek dünyanın en büyük, en kuvvetli milleti olur. Dünyada rahata, huzura Ahirette de sonsuz saadete kavuşuruz. Düşmanlarımızın ve cahillerin ve sömürücülerin kendi alçak çıkarları için söyledikleri yalanlara aldanıp bölünmemeye çok dikkat etmeliyiz. Bu hususta fazla bilgi almak için Farisi Reddi ve Habi kitabını okuyunuz. Bir sayfesinde esabım. Gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Sözü hadis değildir, sakat bir sözdür diyor. Halbuki İmam-ı Münavi rahmetullahi teala aleyh künuzüd kitabı ve İmdaden Tahtavi haşiyesi 36. sayfasında bu hadisi şerifi de yazmakta ve İmamı Beyheki rivayeti olduğunu bildirmektedirler. Bunun sahih olduğunu ve Darimi, İbn Adî ve başkalarının haber verdiklerini Savâi'ül Muhrika da bildiriyor. Üç sayfa sonra da bu konuda bilgi verilmiştir. Bu adam Es'ab-ı Kiram'ın büyüklüğünü anlayamadığından bu hadisi şerife uydurmadır diyor. Ümmetimin İhtilafı rahmettir sözü de hadis değildir diyor. Halbuki İmam-ı bu hadisi şerifi de yazıyor ve İbn-i Nasr ve Deylemi rivayeti olduğunu bildiriyor. İbn-i Abidin ön sözde buyuruyor ki ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi meşhurdur. Bunu Beyheki'nin rivayet ettiği Mekasidü Hasene'de yazılıdır. İbn-i de Muhtasar'da sahih olduğunu yazmaktadır. nasr Mukaddesi'nin Hucce kitabında ve Beyheki'nin Risalet-ül Eş'âriyesinde sahih hadis olarak bildirildiğini, İmam-ı yazmaktadır. Hâlimi ve Kadi Hüseyin ve İmamül ül de sahih olarak bildirmişlerdir. Rahmetullahi i aleyhim ecmâin. Mevâhib ile dünniye, birinci cilt, dördüncü kısımda da uzun yazılıdır. Halife Ömer bin Abdülaziz, Eshâb-ı kirâm ihtilâf etmeselerdi, dinde ruhsat, kolaylık olmazdı, buyurdu. Halife Harun-u Reşid, Malik'e, senin kitaplarını çoğaltıp, her yere göndereceğim ve herkesin bunlara uymasına emredeceğim deyince ya halife öyle yapma alimlerin ihtilafı Allahü Teala'nın rahmetidir hepsi hidayet üzeredir her müslüman dilediği alime uyar buyurdu berika 110. sayfede bu hadisin cami Sagir'de bulunduğunu bildirmektedir. Hadika 1. cilt 244. ve 2. cilt 104. sayfalarında bu hadisi şerifi açıklamakta ve Nasrül Mukaddesi ve Halimi ve Beyheki ve İmamül Harameyn'in rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn haber verdiklerini bildirmektedir. Mizan'ın 45. sayfasında da yazılıdır. Savallı Hoca iman için olan hadisi i şerifleri mezhepler için zannetmiş. Fetavai Hindiyye de diyor ki: Nevazil kitabında yalnız hadisi i okuyup fıkıh öğrenmeyen kimse dinde müfsittir buyruldu. Ebu Asım rahmetullahi aleyh de böyle buyurmuştur. Haterhaniye Ta fetvasında da yazılıdır. Kitabın bir yerinde Eshab-ı Kiram'ın kitap ve sünnete uymayan sözleri alınmaz, reddolunur diyor. Eshab-ı Kiram'ı kitap ve sünnete uymayan şeyler söyleyecek sanıyor. O din büyüklerini kendi gibi zannediyor. Bilmiyor ki Eshab-ı Kiram radiyallahu teala anhü mecmaîn Kitap ve sünnete uymayan bir şey söylememiştir. Zaten kitabı ve sünneti yani Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri toplayan, sonra gelenlere ulaştıran eshab-ı kiramdır. Üsul alimlerinden yani en büyük İslam alimlerinden bazısı buyuruyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu ispat edecek Hiçbir şahidi bulunmasaydı, yalnız hesabını görmek Peygamber olduğunu bildirmeye yetişirdi. Çünkü eshabının her biri, her ilimde İslamiyet bilgilerinde, siyasi, akli ilimlerde, yani lise ve üniversitelerde okutulan bilgilerde, zahiri ve batini ilimlerin hepsinde birer deriye idi hiç hiçbiri bir kitap okumamış, bir muallim görmemişti. Bütün bu bilgileri, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birkaç defa beraber bulunmakla şereflenerek edinmişlerdi. Onların birbirine uymayan sözleri, kitap ve sünnette açıkça bildirilmeyen işlerdedir. Bir sayfede müçtehitlerin ve kıyasçıların, sahih hadislerin hepsine, vukufsuzluk yüzünden yaptıkları içtihat ve kıyas diyerek bütün cahil olduğunu ortaya koyuyor. Müçtehidin ne demek olduğunu bilmediği buradan da anlaşılıyor. Bir sahifede müctehitlerin kitap ve sünnete muhalif içtihatlarına uyulmaz diyerek kitap ve sünnete muhalif içtihat var sanıyor. Bu yalan sözlerle kendinin ehli sünnet alimlerini beğenmediğini mezhepsiz olduğunu ilan ediyor. Hindistan'da Vehhabilere satılmış olanlardan Ebul Kasım Benarisi daha çok para almak için Eccerhuala Ebi Hanife kitabını yazarak bu yüce imama saldırıyor. Ehli sünnet alimleri buna cevaplar yazarak rezil ediyorlar. Bu alçak iftira ve hücumlardan bazısı ve verilen cevaplar, Üsulü'l-Erba'a 113. sahifesinde yazılıdır. Kitabının bir yerinde, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve İmam-ı Malik'in radıyallahu anhuma sözlerini de yanlış yazıyor. Bu iki din imamına iftira ediyor. Bunların hadisi i şeriflere uymayan söz söylemeyeceklerini bilmiyor. Derin din alimi, yüzlerce evliya yetiştiren büyük tasavvuf rehberi Abdullah-ı Dehlevi kuddisi rruh yazmış olduğu Makamat-ı Maseriye tasavvuf yolunu anlattıktan sonra üstadı olan Maseri Ca'nı Ca'anın kuddisi rruh hayatından, kerametlerinden ve mektuplarından bazılarını bildirmektedir. Farisi olup İstanbul'da da basılmıştır. 18 fasıldır. 18. fasılda 23 mektup vardır. 16. mektupta Mahseri Canı Canan Kuddises Ruh buyuruyor ki: Yavrum, hadisi i şeriflere nasıl uyulur? Bunu bildirmek için Muhammed Hayat rahmetullahi aleyh bir kitap yazmıştır. Bu kitapta diyor ki Hüseyin bin Yahya Buhari Zendevisti Ravdatül Ulema kitabında buyuruyor ki İmam-ı Azam talebesine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şerifini ve ashab-ı kiramın sözünü görünce benim içtihadımı bırakınız onlara uyunuz buyurdu. Bir kere de, sahih hadisler benim mezhebimdir, buyurdu. Hadis ilminde alim, mütehassıs olan, nasih ve mensuh hadisleri ayırabilen, kuvvetli ve zayıf hadisleri anlayabilen bir kimse, sahih hadislere uyarsa, hanefi mezhebinden çıkmaz. Mezhep reisinin sözünü yapmış olur. Hatta, Böyle bir alim sahih hadislere uymazsa İmam-ı Azam'ın sözünü dinlememiş olur. Herkes bilir ki hadis-i şeriflerin hepsini birlikte bilen, işiten hiçbir alim yoktur. Nitekim İmam-ı Azam hadis-i şerifi görünce "Benim sözümü bırakınız." buyurdu. Hatta bu ümmetin en alimleri olan ve ömürlerini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, hizmetinde geçirmiş olan eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan, hiçbiri de bütün hadis i şerifleri işitmiş değildi. hadis i şerife uymak, her mü'mine vaciptir. Mezhep imamlarından, belirli birine uymak vacip değildir. Her Müslüman, dört mezhepten, Dilediği mezhebe uymakta serbesttir. Ehli sünnet alimlerinin mezhep imamlarımızın bildirdiği hadis-i şeriflere ve bunlardan anladıkları manalara uymamız lazımdır. Fetavai Hindiyye 5. cilt 377. sayfede diyor ki: Fıkıh öğrenmeyip hadis öğrenen dinde iflas eder. Yani dini gider. ilmi emin olan Salih kimselerden öğrenmelidir. Bunların kitaplarını okumalıdır. Bu mezhepsiz din adamı kitabının bir sayfasında Cenab-ı Hak ve Resulü hiç kimseye ümmetten birinin mezhebiyle meseplenmeyi ve dinde onu taklit etmeyi emretmemiştir diyerek Kur'an-ı Kerim'e de iftira ediyor. Çünkü Maide suresi 35. ayetinde mealen, allah Teala'ya yaklaşmak için vesile arayınız buyuruldu. Enbiya suresinde, bilmediklerinizi bilenlerden sorup öğreniniz. Mealinde ayet-i kerime vardır. Dört mezhep imamları hakkındaki hadis-i şerifler, faideli bilgiler adındaki kitabımızda, Uzun bildirilmiştir. Mezhep imamlarımız rahmetullahi teala aleyhim ecmâyin en büyük din alimleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hadisi şerifi buhari'de yazılıdır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, yolu akliyle hayal ile Rüya ile anlaşılmaz. Din alimlerinden öğrenilir. Din imamlarından herhangi birine uymak peygamberimize uymak olur. Ehi Celebi Hediye kitabında diyor ki: Ebu Hanife'nin kıyası doğru değildir diyen kâfir olur. Bu kitabı Hakikat Kitabevi bastırmıştır. İbn Teymiyye ile İbne Kâim'i çok öven Alûsi bile Galiye kitabında bakınız ne diyor. İlm öğrenmek ve öğretmek ibadetlerin en üstünlerindendir. Abdullah İbni Abbas alimlerin alim olmayan müminlerden 700 derece daha üstün olduğunu bildirdi. Hadîs-i şerifte alimler Peygamberlerin varisleridir. Oyr oldu. Peygamberlik rütbesinin üstünde hiçbir rütbe olmadığına göre, bu rütbeye varis olmanın şerefinden daha üstün bir şeref olamaz. İslam alimlerinin çoğu bu yüksek rütbeye kavuştu. Fıkıh ve hadis alimleri ve en başta müctehitlerin dört imamı bunların en üstünleridir. Bunlar. Ahkâm-ı İslâmîye'nin kapalı emirlerini, yasaklarını açığa çıkardı. İlmin temelini kurdular. Din bilgilerini kısımlara, sınıflara ayırdılar. Onların yüce kıymetlerinden birkaçını bilmekle şerefleniyoruz. Bunların en önde olanı, Büyük İmam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir. Onun yüksekliğini bildiren hadisi i şerifler elimizde mevcuttur. Buhari ve Müslim'de yazılıdır. 45 sene 5 vakit namazı bir abdestle kıldığını Abdullah İbn Mübarek rahmetullahi teala aleyh bildirmektedir. Hasan bin Ammare yüce imamı gazdederken 30 sene hep oruç tuttun. Allahü Teala sana rahmet eylesin demiştir. İlmiyle tam amel eden onun gibi bir alim görülmedi. Ondan daha üstün alim bulunmadı. Allahü Teala bizleri bu yüce alimlere uymakla şereflendirsin. Resulullah'ın sözlerini bizlere ulaştıran bu müçtehitlerdir. Bugün de Onların dört mezhebinden birine muhtaç olmayan, onlardan birine uymaktan kurtulabilecek kimse yoktur. İbn Mace'nin bildirdiği hadisi i şerifte "Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan yalnız biri cennete gidecektir. Bunlar benim ve hesabımın yolunda olanlardır." buyuruldu. Bu ayrılık usulde İmanda olan ayrılıktır. Dört mezhebin ayrılığı değildir. Çünkü hadisi i şerifte, Ümmetimin ayrılması rahmettir, buyuruldu. Bir hadisi i şerifte de, Kitâbullah'ta ve benim sünnetimde bulamadıklarınızı, Eshabımın sözlerinden alınız. Eshabım, gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz abımın birbirlerinden ayrılıkları rahmettir buyuruldu. Şah, Veliyullahi dehlevi’nin el i̇nsaf ve ilk Dülceyiit kitapları 1327. Miladi 1908 senesinde Mısır’da ve sonra hakikat kitabevi tarafından İstanbul’da bastırılmıştır. İstanbul’da Süleymaniye kütüphanesinde, İzmirli kısmında mevcutturlar. Birincisinde diyor ki: Eshab-ı Kiram zamanında da mezhepler vardı. Her birinin mezhebi başka idi. Tabiin Eshab-ı Kiram'ın mezheplerini aldılar. Harunür er Reşid Malik'e dedi ki: Senin Muvatta kitabını Kâbe'ye asacağım. Bütün Müslümanların bu kitaba uymalarını emredeceğim. Her yerde tek bir mezhep olsun. i̇mam Malik de, böyle yapma. Eshâb-ı fıkıh bilgilerinde mezheplere ayrıldılar, dedi. Bunu, İmam-ı haber vermektedir. İkinci kitabında diyor ki, Dört mezhepten birine uymakta büyük faydeler vardır. Bunlardan ayrılmanın zararları çoktur. Bunu çeşitli yollarla ispat ederim. Bugün 4 mezhepten başka doğru mezhep yoktur. İmamiyye ve zeydiye fırkaları bidat üzeredirler. 4 mezhepten ayrılmak Sıvadi Azam'dan ayrılmaktır. İbni Hazm'ın taklit haramdır. Resulullah'tan başkasına uymak helal değildir sözü müctehitlerin birbirlerine uymamaları içindir. Hadîs-i şerifleri ayıramayanların, bunları mezhep imamlarından sorup, onlara uymaları lazımdır. Rasulullahın zamanından beri, bilmeyenler hep bilenlere sormuşlardır. Başka bir sayfede büsbütün sapıtarak, mezhep imamlarına uymak, onu peygamber menziline çıkarmak olur. Bu ise küfürdür, diyor. Bütün müminleri ve hocalarına uyanları kâfir yapıyor. Mezhepler, ikinci asır sonlarında meydana çıktı. Esap ve tabiin hangi mezhepteydiler, diyor. Farisi Reddi ve Habî kitabında ve Arabi Hadîka kitabı 696. sayfasında diyor ki. Dört mezhepten başkasına uymak, caiz değildir. Bu sözümüz, eshab-ı kiramın ve tabiinin mezheplerini küçümsemek değildir. Çünkü, eshab-ı kiramın ve başkalarının mezheplerini tam olarak bilmiyoruz. O mezhepleri de bilseydik, onlara uymamız da caiz olurdu. Çünkü hepsinin mezhepleri doğru idi. Dört mezhep, tam bilindiği, ve kitapları her yere yayılmış olduğu için, her Müslümanın yalnız bunlardan birine uyması lazımdır. Dört mezhebin kolaylıklarını araştırıp, bunları bir araya toplayarak, yeni bir kolaylıklar mezhebi uydurmaya, telfik-i denir. Cahiz değildir. Mezhep imamı demek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'anı ı Kerim'den çıkardığı manaları, bilgileri eshab-ı kiramdan işiterek toplayan, kitaba geçiren büyük alim demektir. Resulullah'ın Kur'anı ı Kerim'in hepsini eshabına tefsir ettiğini, hadika dil afetlerini anlatırken yazmaktadır. Resulullah'ın Kur'anı ı Kerim'e verdiği manaları, açıklamalarını anlamak isteyen bir mezhep imamının kitaplarını okur bunlara uyar. Bu kitapları okuyup bunlara uyan kimse o mezhepten olur. Bu ise Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'e uymak demektir. Eşab-ı kiram aleyhimur rıdvan, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittiklerine uyardı kendi talebelerinden birine uyumaya yani dört mezhepten birinde olmalarına lüzum yoktu. Onların her biri bütün bilgileri asıl kaynağından alıyordu. Birbirlerine sorarak da öğreniyorlardı. Hepsi mezhep imamlarından daha çok alim ve daha yüksek müçtehit idiler. Mezhep sahibiydiler. Bir sayfede İçtihatlar, fikir ve kanaattır. Elimizdeki kitaplar, mezhep kitaplarıdır. Din kitabı değildir. Türkiye'de, Türkçe din kitabı olmadığından, bu kitabı yazdım, diyor. Kendini müçtehit sanıyor. Ömer Rıza Doğrul'un, bu kitaba bir ön söz yazarak, ballandıra ballandıra met ettiğini gördük bu ön sözde diyor ki, asrın ihtiyaçlarını, kıyas yoluyla dinden değil, medeniyetin terakki hamlelerinden beklemek gerektir. Kıyas, kitap ve sünnet ile alakası olmayan, dinin asıl kaynaklarına dayanmayan, fakat her şeyi dine dayamak isteyen müçtehitlerin icadıdır. Bu sözleri, kendisinin de ehli sünnet olmadığını dinî kıyası ve içtihadı anlamamış olduğunu göstermektedir. Din alimlerine dil uzatanlar bunların bilgilerine erişemeyenlerdir. Reddü'l Muhtar 1. cilt 396. sayfede 400 Hicri senesinden sonra kıyas yapacak alim yetişmedi diyor. Mizanül Kübra'nın 1. cüz 42. sayfasında dört mezhep imamından sonra hiçbir alim mutlak müçtehit olduğunu söylemedi. Mezhepte müçtehitler yetişti. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler, hükümler sonsuzdur. Fakat kıyamete kadar bütün insanlara lazım olacak ahkamı Dört imam anlamış kitaplara yazılmıştır. Şimdi bir kimse kitaptan ve sünnetten ahkam çıkarabilirim derse 4 mezhepten birinde bulunmayan yeni bir hüküm çıkarmasını isteriz. Bunu yapamaz diyor. Bunlar El Besair li Munkirit ve Süli bi Ehlil Mekabir ve Ettevessülü bin Nebi ve Bissalihin ve Usulü'l-Erba'a kitaplarında daha uzun yazılıdır. Bu üç kitabı, hakikat kitabevi ofset yoluyla bastırmıştır. Birinci kitapta Muhammed bin Abdülvehhab'ın Şübûhat kitabından parçalar yazılarak hepsine cevaplar verilmiştir. Bu kitap Arapçadır. Ettevessürü bin Nebi kitabı Ebu Hamid bin Merzuki'nin rahmetullahi teala aleyh Şam'da basılmış olan Beraatül Eş'ariyin kitabının kısaltılmışıdır. Seyyid Ahmet Tahtavi'nin rahmetullahi teala aleyh Dürrul Muhtar haşiyesinin Zebayih kısmında diyor ki Bugün her Müslümanın dört mezhepten birinde bulunması vaciptir. Dört mezhepten birinde bulunmayan kimse ehli sünnetten ayrılmış olur. Ehli sünnet olmayan da sapık veya kafir olur. Ve habiliği temelinden çürüten el ve el müstenet ve seyfül ebrar kitapları da böyle yazıyor ve bunu İhyaül Ulum'dan aldıklarını bildiriyor. Son iki kitapta Hindistan'da yazılmış Hakikat Kitabevi tarafından ikinci baskıları yapılmıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri anlayacak kadar bilgili değiliz. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anladığımıza göre amel etmek için değil, kelamı ilahiden bereketlenmek, faydelenmek için okuyoruz. Biz mukallitler tefsir ilmini bilmediğimiz için ahkamı İslamiyeyi din imamlarımızın kitaplarından öğreniyoruz. Mezhep imamlarımız Kur'an-ı Kerim'in manasını tabiinden ve esâb-ı kiramdan öğrenerek bizim kolay anlayabileceğimiz şekilde kitaplarına yazmışlardır. Nahl ve Embiya surolerinde meali şerifleri alimlerden sorup öğreniniz olan ayet-i kerimeler vardır. Hadisi şerifte her asır önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur buyuruldu. Bu hadisi şerif hadika'da dil afetlerinde yazılıdır. İnsanların en iyilerinin yazdıkları kitapları beğenmeyip bozuk asırların bozuk adamlarına aldanmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Yusuf i Bahani Hicri 14. asrın büyük alimlerindendir. Uzun seneler Medine'de kalıp Vehhabiliği yakından incelemek imkanını buldu. Topladığı bilgileri yaymak için çok kıymetli 47 kitap yazdı. Elfetül Kebir kitabında 14450 hadis harf sırasına göre dizilmiştir. 3 cilt halinde basılmıştır. Camiu Keramatil Evliya kitabı 2 cilt olup kerametin hak olduğunu ispat etmektedir. 1329 miladi 1911'de Mısır'da basılmıştır. 47 kitabının hepsi basılmıştır. Çok mühim olan, Şevâhid-ül Hak kitabı, Mısır'da üçüncü defa olarak, 1385 hicri ve 1965 miladi senesinde basılmıştır. Kitap, 570 sayfa olup, 450 sayfası İbni Teymiye'yi reddetmekte, geri kalan 120 sayfası de, Esab Kiramın üstünlüklerini, Hazreti Muaviye ile Amr ibne As, radıyallahu taala anhümün yüksekliklerini ve İslamiyete hizmetlerini bildirmektedir. Cami öle eser profesörlerinden Allame Şeyh Ali Muhammed Beblavi Maliki ve Allame Şeyh Abdurrahman Şerbinî ve Şeyh Ahmet Hüseyin Şafii, ve Şeyh Ahmet Besyani Hambeli, ve Arif Allame Süleyman Şubravi Şafii, ve Şeyh Abdülkerim Raffii, ve ayrıca Mısır Baş Müftüsü Allame Bekri Muhammed Sadefi Hanefi ve Müderris Allame. Muhammed Abdülhay Ketani İdrisî Fasî ve Allâme Seyyid Ahmet Bey Şafii ve Fadıl Allâme Şeyh Saîdî Mucî Şafii ve Allâme Şeyh Muhammed Halebi Şafii ve daha birçok Ehl-i Sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn Şevâhidü'l Hak kitabını beğenmişler uzun yazılarıyla övmüşlerdir. Şevahidül Hak kitabında Ebu'l Abbas Ahmed İbni Teymiyye'nin bid'atlerini savunan üç kitaptan parçalar almakta bunları ayet-i kerimelerle ve hadisi i şeriflerle çürütmektedir. Bu üç bozuk kitap İbni Kayyım'ın İğasetül Lehfan ve İbn Abdil Hadi'nin Firreddi Ales Sübki ve Numan Alusi Badadi'nin Cilaül Aynain fi Muhakemetil Ahmedeyn ismiyle İbn -i Hacer el Mekki'ye rahmetullahi teala aleyh karşı yazdığı kitaplardır. Şevahidül Hakta Ehli Sünnet alimlerinden alarak diyor ki: İslam alimleri Söz birliğiyle bildiriyorlar ki, Hicretin dördüncü asrından sonra dünyada ictehad edebilecek alim hiç kalmadı. Şimdi bütün Müslümanların bilinen dört mezhepten birine uymaları lazımdır. Çünkü şimdi Kur'an'ı Kerim'i ve hadis-i şerifi anlayıp bunlardan ahkam çıkaracak ilm sahibi hiç yoktur. Meshep imamını taklit ederek Kur'anı ı Kerim'e ve Rasulullah'ın sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem uyulmuş olur. İmam-ı Münavi İbn Hacer'i hüytemiden naklederek buyuruyor ki Celaleddin Süyuti rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn gibi bir alim müçtehit olduğunu söyleyince zamanındaki alimler Buna yazılı bir şey sordular. Önceki alimler buna iki ayrı cevap vermişlerdir. İçtihadın en aşağı derecesinde olan, bunlardan birini seçebilir. Sen de seçip bize yaz, dediler. İşim çok, bunu yapacak vaktim yok diyerek, birini seçmeye cesaret edemedi. İbni Hacer buyuruyor ki, en aşağı derecedeki içtihat işi böyle güç olunca mutlak müçtehit olmanın imkansızlığını anlamalıdır. Şimdi bazı cahiller kendilerini alim sanıyorlar. Bidat sahibi olan kimseleri alim sanıp taklid ederek Kur'an-ı Kerim'den ve hadise i şeriflerden hüküm çıkarmaya kalkışıyorlar mezhep imamlarından birini taklid etmeye ihtiyacımız yok, diyorlar. Hatta, mezhep imamlarının içtihat buyurdukları, anladıkları bilgileri beğenmiyor, bunlar zamanımıza uymaz, diyorlar. Bunlar, kendilerini beğenmiş cahillerdir. Kur'an-ı Kerim'e uyduklarını sanıyorlar. Halbuki, nefslerine ve şeytana uymaktadırlar. Herkesi de Kur'an'dan ve Buhari'den mana çıkarmaya kışkırtıyorlar. Bu ahmaklara aldanmamalıdır. Her Müslüman, ehl-i sünnet itikadında olmalı ve dört mezhepten birine uymalıdır. Dört mezhebin kolay taraflarını araştırıp, birbirine karıştırmaya, telfik denir. Nefse ve şeytana uyarak, helfik yapmak yasaktır. İhtiyaç olduğu zaman bir iş için caiz olur. Din adamı geçinen cahil kimse ile müctehit olan alimler arasındaki fark yer ile gök arası gibidir. Hatta şeytan ile melek arasındaki fark gibidir. Fakat gafil, ahmak ve nefslerine bağlı olduklarından kendilerine alim kamil sanıyorlar böyle kimselere zındık denir bu zındıkları şeytan aldatmış olduğundan müctehitleri taklit etmek istemiyorlar anlayamıyor ki nas ile açık bildirilmiş şeylerde içtihat yapılmaz bu söz hiçbir şeyde içtihat yapılmaz demek değildir içtihatta en ileri giden Ebu Hanife hazretleri, zayıf hadis ile bildirilen şey üzerinde bile, içtihat yapmazdı. Mezhep imamlarının hepsi, bir soruyla karşılaştıkları zaman, bunun cevabını, önce kuran ı Kerim'de ararlardı. kuran ı Kerim'de açıkça bulamazlarsa, hadis-i şeriflerde ararlardı. Hadis-i şeriflerde bulamazlarsa, icmâ-i ümmette ararlardı. İcmada da bulamayınca bu soruya benzeyen başka sorunun kitap, sünnet ve icmada bulunan cevabına kıyas ederek, benzeterek içtihad edip cevabını bulurlardı. Bin seneden beri bütün Müslümanlar, alimler, salihler, veliler hep bu 4 mezhepten birine uydular. Hiçbiri kendinin müçtehit olduğunu iddia etmedi. Yeni türeyen mezhepsiz bir zındığın sözüne aldanıp da mezhepten ayrılmamalıdır. Dört mezhebin hiçbiri, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden kıl kadar ayrılmamıştır. Hepsi, Müslümanlara kitap ile sünneti açıklamışlardır. İslam alimleri Müslümanların dört mezhepten birini taklid etmelerini emrediyor. Böylece kafir olmak veya bidat sahibi olmak gibi iki tehlikeden kurtulmalarını istiyorlar. Çünkü bir cahil bir mezhep imamını rahmetullahi teala aleyh taklid etmezse delilsiz kalarak yoldan çıkar. Hacı Muhammed Parisah Hazretleri Tuhfetü's Salikin kitabında İmam Gazali'den alarak buyuruyor ki: Üç kimse Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamaz. Birincisi, Arabi'yi iyi bilmeyen ve tefsir okumamış olan cahil. İkincisi, büyük bir günaha devam eden fasık. Üçüncüsü, itikat bilgilerinden birini yanlış anlayıp anladığına uymadığı için Hak sözü kabul etmeyen bidat sahibi, ehli sünnet itikadından ayrılmak büyük günahtır. Bunun için bidat sahibi olan Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamaz. Çünkü bidatin zulmeti kalbi karartır. Görülüyor ki, ehli sünnet mezhebinde olmayan Arabi'yi çok bilse de Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayamaz. Yanlış anladıklarını yazarak herkesi felakete sürükler. Zamanımıza, asrımıza uygun tefsir lazımdır sözü de doğru değildir. Tefsir alimleri Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ashabından gelen haberleri yazarak tefsir yaptılar. Bunların tefsirleri her asra uygundur ve kafidir. Kur'an-ı Kerim'in emirleri her asırdaki her insan için aynıdır. Önceki asırlar için başka, sonraki asırlar için başka manası yoktur. Kur'an kelime inanan ve uymak isteyen bir Müslüman her aradığını mevcut tefsirlerde bulur. İslamiyete uymayan bir zındık bozuk isteklerini bu tefsirlerde elbet bulamaz. Aklımıza ve asrın isteklerine uygun tefsir yapmak caiz değildir. Cahil, ahmak kimseler, kısa akılları ile yeni tefsir yaparız diyorlar. Tefsir yapabilmek için çok şart vardır. Bu şartların başında, zamanların en iyisi benim zamanımdır. Ondan sonra hayırlısı, benim asrımdan sonra gelen asırdır. Sonra da, Ondan sonra gelen asırdır. Hadisi şerifiyle ile metholunan asırlarda bulunmak lazımdır. Tefsir aliminin nasih ve mensuh olan ayet-i kerimeleri de bilmesi lazımdır. Kur'an'ı ı Kerim'de 109 adet neshedici ayet bulunduğu Hadika'nın 355. sayfasında yazılıdır. Şimdi kendi görüşleriyle Tefsir kitabı yapanlarda bu şartların hiçbiri yoktur. Fikirleri bozuyor, ehli sünnet alimlerine karşı geliyorlar. Ehli sünnet olduklarını bildirerek bozuk inanışlarına her yere yayıyorlar. Ehli sünnet olan din adamları bunları okuyunca bozuk olduklarını hemen anlıyor. Zındık olduklarını, ehli sünnet olmadıklarını Müslümanlara anlatıyorlar. Fakat cahiller iğriyi doğrudan ayıramayıp aldanmaktadırlar. Şevahi haktan tercüme tamam oldu. Hadîka'da el afetlerini anlatırken bildirilen ümmetim kötü din adamlarından çok zarar görecektir. Hadisi şerifi ve habîlleri haber vermektedir. Kübra Sâife 51 başında ve 60 sonunda buyuruyor ki sünnet yani hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktadır. Mezhep imamları sünneti açıklamışlardır. Din alimleri de mezhep imamlarının sözlerini açıkladılar. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Sünnet yani hadis-i şerifler olmasaydı sular taharet Namazların kaç rekat oldukları, rükû ve secdede okunacak tesbihleri, bayram ve cenaze namazlarının nasıl kılınacağını, zekat nisabını, orucun, haccın farzlarını ve nikah hukuk bilgilerini hiçbir alim Kur'anı ı Kerim'de bulamaz ve öğrenemezdi. İmran bin Hüseyn'a birisi bize yalnız Kur'an'dan söyle deyince Ey ahmak. Kur'an-ı Kerim'de namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin?" dedi. Hazreti Ömer'e farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur'an-ı Kerim'de bulamadık dediklerinde Allahü Teala bize Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Biz Kur'an-ı Kerim'de bulamadıklarımızı Resulullah'tan gördüğümüz gibi yapıyoruz. O seferde Dört rekat farzları, iki rekat kılardı. Biz de öyle yaparız, buyurdu. 47. sayfesinde diyor ki, Din imamlarının hiçbir sözü, İslamiyet'in dışında değildir. Çünkü her biri, hem hakikatte, hem de ahkâm-ı İslamiyye'de âlimdirler. İbne Abid'in Fetâvâ-yı Hamidiyye'yi kısaltarak, Ukûd-ü ismini vermiş, bunun sonunda bir mezhebe tabi olmanın lazım olduğunu uzun yazmıştır. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh abdestin farzlarını anlatırken buyuruyor ki bir kişinin haber verdiği hadisleri veya kıyas ile anlaşılan bilgileri kabul etmeyen, beğenmeyen kafir olmaz ise de doğru yoldan sapmış olur. Bidat ehli olur cehenneme girmesi muhakkak olur. Kıyas ile zahir olan hükmü kabul edip de yapmayan fasık olur. Vacibi terk etmiş olur. Tevil ettiği için yani zanni delilden bir başka mana çıkardığı için o hükmü yapmayan fasık da olmaz. Vehhabiler şimdi yumuşadılar. Eskiden Müslümanların mallarına, canlarına saldırıyorlardı. Şimdi böyle vahşet yapmıyorlar. Hatta ehli sünnet olduklarını söylüyorlar. Diyenler işitiliyor. Evet, açık nasları değiştirmeyenleri için bu söz doğrudur. Bunlar her Müslüman ile kardeştirler. Fakat şimdi bütün dünyadaki Müslümanların dinlerine, imanlarına saldırıyorlar. Eskiden Müslümanların dünyalarını yok ediyorlardı. Şimdi ahiretlerine ebedi hayatlarına saldırıyorlar. Müslümanları ebedi felakete sürüklemek için bütün kuvvetleriyle çalışıyorlar. Medine-i Münevvere'deki medresenin müdürü Abdülaziz Baz'ın Tahkik ve İzah Bozuk kitabının Türkçesini hacılara dağıtarak Ehli Sünnet itikadını yok etmeye çalışıyorlar. 5 8 1990 tarihli Türkiye gazetesi bu bozuk kitaba vesikalarla cevap vermiş, Müslümanları büyük tehlikeden kurtarmıştır. Rabıta Türlü alem il İslami isminde bir merkez kurdular. Her İslam memleketinde bunun şubelerini açtılar. Dinleri ve ilimleri çürük olan din adamlarını bol para ile satın alarak bunları mezhepsizliği yaymak için kullanıyorlar. Her memleketteki din adamlarına ve din talebesine onların dillerinde bozuk kitapları parasız olarak dağıtıyorlar. Bu yolda her sene milyonlarla altın sarf ediyorlar. İngiliz siyaseti ile 50 seneden beri kitapsız, cahil bırakılmış olan dünya Müslümanları bunlara aldanıyorlar. Hak olan ve hadis-i şerifler ile meth ve sena edilmiş olan Ehli Sünnet mezhebi böylece unutuluyor. Yok oluyor. Hak gidip her yere batıl yerleşiyor. Müslümanlar için hatta bütün insanlar için bundan daha kötü, bundan daha zararlı bir felaket, bir musibet olamaz. Bazı kimseler ve habiler için bunların birkaç yanlış inanışları varsa da ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden böyle anlıyorlar. Belki bidat ehli oluyorlar ise de bidat ehlinin bu ümmetten oldukları hadis-i şeriflerde bildirildi. Bunlar da Müslümandır, ehli kıbledir. Müslümanları sevmemiz, Vehhabileri de kardeş bilmemiz lazım değil mi? diyorlar. Böyle düşünmek elbet doğrudur. Fakat bidat sahiplerini sevmek, onlara nasihat vermekle olur. Yukarıda isimlerini bildirdiğimiz kırk kitabı insaf ile okuyan ve anlayan kimsenin bu sözümüzde hiç tereddüdü ve şüphesi kalmaz. Mesela Hindistan'ın büyük alimlerinden Ahmet Rıza Han Berilevi, Fetavel Haremeyn kitabında diyor ki, Taberani'nin ve başkalarının bildirdiği hadisi i şerifte, Bid'at sahibine hürmet eden kimse, İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur buyuruldu. Dinimiz bidat sahiplerini sevmemeyi, onları aşağılamayı emretmektedir. Onlara saygı göstermek haramdır. İslam alimleri kitaplarında mesela Şerh-i Mekâsıd kitabında bidat sahiplerini sevmemek, onları aşağı tutmak, onları reddetmek lazımdır demişlerdir. Muhammed Masumi Faruki Mektubat-ı Masumiyye kitabının 2. cildi 110. mektubunda bidat sahibinin meclisinde bulunma, gafil din adamlarından, yaltakçı hafızlardan ve cahil tekke şeyhlerinden kendini koru. İslamiyete uymakta gevşek davranan, mesela ehli sünnet itikadında olmayan, karısını, kızını açık gezdiren, çalgı, içki kullanan Mezhepsiz, sapık olan din adamlarına yaklaşma. Onların sözlerini işitme. Hatta onların bulunduğu şehirden uzak ol ki, zamanla kalbin onlara kaymasın. Onlara uymamalıdır. Onlar din adamı değil, din hırsızlarıdır. Şeytanın tuzaklarıdır. Onların yaldızlı, acıklı sözlerine aldanmamalı, arslandan kaçar gibi yanlarından kaçmalıdır, buyurmaktadır. Bid'at yayıldığı ve zararının çoğaldığı zaman, bunu reddetmek, bunun kötülüğünü Müslümanlara duyurmak farzdır. Hatta farzların mühimlerinden olduğunda, icma i ümmet vardır. Selef-i ve bunların halefleri hep böyle yaptılar. Bu farzı terk eden, icmadan ayrılmış olur. Hadisi i şerifte, Fitne veya bidat yayıldığı ve hesabım kötülendiği zamanda hakkı bilen bilgisini Müslümanlara duyursun. Hakkı yani doğru yolu bildiği halde Müslümanlara duyurmayanlara darda. Allahü Teala ve melekler ve bütün insanlar lanet eylesin. Allahü Teala bu kimsenin farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Buyuruldu. Bu hadisi şerif. Es-Savai Muhrika kitabının başında yazılıdır ve Hatib-i Badadi'nin rahmetullahi tealaaley el Câmi'inde bulunduğu bildirilmektedir. Bidat ehli bidat sahibi demek, bidatini yaymak için yani Müslümanların imanlarını ibadetlerini bozmak için uğraşan bidat sahibi demektir. Bunlara aldanarak bidat işleyeni sevmemek değil.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 Şii ve fırkayı dâlle, sapık fırka denir. Üçüncüsü, sünnilere ve şiilere düşman olan bid'at sahipleridir. Bunlara, vehhâbî ve necdî denir. Çünkü bunlar, ilk olarak Arabistan'ın neçt şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara, fırkayı mel'ûne de denilmektedir. Çünkü Müslümanlara kâfir demektedirler. Böyle diyene Resulullah lanet etmiştir. Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan Yahudilerle İngilizlerdir. Edille-i Şer'iye Birincisi, Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi, hadisi i Şerifler'dir. Bu iki delilin her biri kat'i veya zanni olur. İbne Abidin bagileri anlatırken diyor ki, Harici denilen kimseler zanni yani şüpheli olan birkaç mana çıkarılabilen delilleri yani ayetleri ve hadisleri yanlış tevil ediyorlar. Yani manası açıkça anlaşılamayan ayet-i ve mütevatir olan hadis-i şeriflere açık ve meşhur olmayan yanlış manalarını veriyorlar. Hazreti Ali'nin askerinden ayrılarak ona karşı harp edenler böyleydi. Hakim, ancak Allah'tır. hazret Ali, iki hakemin hükmüne uyarak, hilafeti muaviyeye bırakmakla, büyük günah işledi. Büyük günah işleyen kâfir olur, dediler. Onunla harp etmelerine, bu yanlış tevhidleri sebep oldu. Kendileri gibi inanmayanlara kâfir dediler. Bunlara, Harici denir. 1150, miladi 1737 senesinde Neç'te ortaya çıkan Abdülvehhaboğlu oğlu Muhammed'e tabi olanlar da yalnız kendilerinin Müslüman olduklarını söylüyorlar. Kendileri gibi inanmayanlara müşrik diyorlar. Onları öldürmek, mallarını, kadınlarını ganimet almak helaldir diyorlar. Bunlara Vehhabi ve necdi denilmektedir. Vehhâbiliği İngilizler hazırladığı ve yaydığı gibi, Hicaz'ı Osmanlılardan alarak, Suudi devletini kuran da İngilizlerdir. Müncitte diyor ki, İngiliz casusu Lawrence, 1914'te Habi emiri Faysal'a yardım ederek, Osmanlı devletinden ayrılmasına sebep oldu. Şüpheli yani açıkça anlaşılamayan delilleri yanlış tevil ederek, Ehl-i sünnet itikadından ayrılanlara fıkıh alimleri kafir demediler. Bâgî, asî, bid'at ehli olduklarını söylediler. Türkçede sapık denilmektedir. Kat'i, açık olarak anlaşılan tek bir manası olan delillere inanmayan ise kâfir olur. Alemin yok olacağına, ölülerin tekrar dirileceklerine inanmamak böyledir. Ali ilahdır. Cebrail vahi getirirken yanıldı diyen de kafir olur. Çünkü bu sözler manası açıkça anlaşılamayan delilleri yanlış tevil ederek içtihad ile anlaşılan manalar değildir. Hazreti Ayşe'yi kasfeden ve babası Hazreti Ebubekir'in radıyallahu an sahabi olduğuna inanmayan da kafir olur. Çünkü ikisi de Kur'an-ı Kerim'de Açık olarak bildirilen delili inkardır. Hazrete Ebu Bekrile, Hazret Ömeri seb eden ve Halifeliklerine inanmayanın teviri varsa kâfir olmaz. Müslümanların mallarına, canlarına saldırmak gibi katî açık olan haramlara tevil yaparak helal diyen kâfir olur. Ve böyledir. Kitaptan ve Sünnetten. Manası açıkça anlaşılamayan bir delili tevil ederek söyleseydi, kendince İslamiyete uymuş olup kâfir olmazdı. İbni Abi kelamı tamam oldu. Görülüyor ki Müslüman olduğunu söyleyip ibadetlerini yapan, yani ehli kıble denilen bir kimsenin, ehli sünnete uymayan bir inanışı, manası açık olan katî bir delili inkar olursa, Tevil ile olsa da olmasa da küfr olur. Buna mülhit denir. Bu inanışı açık olmayıp şüpheli olan bir delilin, muhtelif manalarından açık ve meşhur olanını inkar olursa ve tevili varsa küfr olmaz bidat olur. Tevilden haberi olmayıp bidat sahibi olan alimleri taklid ile veya nefsine uyarak dünya çıkarları için ise. Yine küfür olur. İster ehli sünnet olsun, ister bid'at sahibi olsun, dinini dünya çıkarlarına alet eden, yani dünyalığa kavuşmak için dininden veren cahillere yobaz denir. Hiçbir dine inanmadığı halde Müslümanları aldatarak imanlarını yok etmek, İslamiyeti içerden yıkmak için Müslüman görünüp küfre sebep olan şeyleri ispat etmek için Delilleri yanlış tevil edene zındık ve fenyobazı denir. Bidat sahiplerine ve mülhitlere ve bunların yolunda olan cahil taklitçilere mezhepsiz denir. Mezhepsizler ve iman hırsızları olan zındıklar dinde reformcu olarak ortaya çıkmaktadırlar. İcma delil değildir diyen kâfir olmaz. Bidat sahibi olur. Hariciler Şiiler ve Vehhabiler böyledir. Bunların icma'a muhalif sözleri küfr olmaz. Fakat küfre sebep olan diğer inanışlarından dolayı kafir olurlar. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh vitr namazını anlatırken diyor ki: Vitr namazının aslını yani ibadet olduğunu inkar eden kafir olur. Eğer delilini tevil ederek veya Delilinde şüphe ederek inkar ederse kafir olmaz. Bidat ehlinden olur. Bütün vacipler ve sünnetler de böyledir. Çünkü vitr namazı dinde zaruri olarak bilinen bir ibadettir ve böyle olduğu icma ve ümmet ile sabittir. İcma ümmet ile bildirilmiş olan zaruri ibadete tevilsiz olarak inanmamak Hanefi alimlerine göre küfr olur. Dinden olduğu zaruri olarak bilinmek demek, dinden olduğunu cahillerin de bildiği din bilgileri demektir. 5 vakit namazın farz olduğuna inanmak böyledir. Yalnız alimlerin bildiği din bilgilerini inkar eden kafir olmaz. Cedenin, büyük annenin mirasın altıda birini alacağını inkar etmek böyledir. İbni Melek Menar şerhinde diyor ki: İcma birleşmek demektir. Bir asırda bulunan müçtehitlerin bir işin hükmünde birleşmeleridir. Bu iş söz veya fiil olabilir. İçtihat lazım olmayan şeylerde bir asırda bulunan Müslümanların hepsinin birleşmeleri lazım olur. Birleşmek aynı sözü söylemek veya aynı işi yapmaktır. Bir asırda bulunan müçtehitlerin bir kısmı söyler veya yapar. Diğerleri işitince susarlar, reddetmezlerse Hanefi mezhebinde yine icma olur. Şafii'de buna icma denmez. İçtihat işlerinde icma sahibi olmak için müctehit olmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in ve namaz rekatlarının ve zekat miktarının ve ekmeği ödünç almanın ve hamama gitmenin bizlere nakledilmesi gibi içtihada lüzum olmayan şeylerin icmaında müçtehit olmak lazım değildir. Bu gibi şeylerde müçtehit olmayanların icmaları da muteberdir. Fakat bidat sahibi ve fasık olmamaları lazımdır. Bunun için Şiilerin ve Vehhabilerin kitaplarında yazılı bozuk şeyler icma olamaz helal haram ve farzlar için delil olamaz. Eshab-ı Kiram'dan ve Ehlibeyt evlatlarından olmaları da şart değildir. Medine ahaliğinden olmaları da şart değildir. Alimlerin çoğuna göre selefin ihtilaf ettiği bir meselede sonra gelen alimlerin icma yapmaları caizdir. Bir müçtehit hilaf ederse icma hasıl olmaz. Haberi vahid ile bildirilmiş olan hadisi i şerifte ve müçtehidin kıyas etmesiyle bulunan hükümde icma olur. Ayet-i kerimeden ve meşhur olan hadisten açıkça anlaşılan hükümde icma olmaz. Bunların kendileri zaten delildir. Selef-i salihinin yani ashab-ı kiramın radiyallahu teala anhü bizlere her asrın icmaği ile gelmiş olan icmaları mütevâtir hadis gibidir. Yani ashâb-ı kiramın böyle icmalarını öğrenmemiz ve amel etmemiz lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu, namazın ve orucun, zekatın farz oldukları böyledir. Bir salih kimsenin bildirdiği icmaları ise haber-i vahid ile bildirilmiş olan hadisi i şerifler gibidir. Bunlar ile yalnız amel etmek vacip olup, ilm ve iman vacip değildir. Öğle namazından evvel, dört rekat sünnet kılmak böyledir. İcma'ın dereceleri vardır. Eshâb-ı kirâmın, radıyallâhu teâlâ anhu mecmayın açıkça ve her asrın icmâi ile haber verilmiş olan icmâları, Ayet-i kerime ve mütevatir olan hadis-i şerif gibi kuvvetlidir. İnkar eden kâfir olur. Eşâb-ı kiramdan bazısının icma edip, diğerlerinin sükût ettikleri icmada kat'i delil ise de inkar eden kâfir olmaz. İcmanın üçüncü derecesi, eşâb-ı kiramın ihtilaf etmedikleri bir hükümde sonraki asırların icmalarıdır. Bunlar meşhur olan haber gibidir. Bundan sonra, esabı kiramın ihtilaf ettikleri bir hükümde, sonra gelenlerde hasıl olan icma olup, haber-i vahid ile bildirilen hadisi şerif gibidir. Bununla amel vacip olup, iman vacip değildir. Bir asırda bulunan Müslümanlar, bir meselede ihtilaf edince, sonra gelenlerin bu ihtilaflı sözlerden birine uymayan hükümleri batıl olur. Bu sözlerden başka bir söz söylemeleri caiz olmaz. Kıyas, bir şeyi başka şeye benzetmek demektir. Fıkıhta, hükmü nastan anlaşılamayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir. Kıyasın delil olduğu, aklen ve naklen bilinmektedir. Ey ilm sahipleri, itibar ediniz. Ayeti i kerimesi, bilmediklerinizi bildiklerinize kıyas ediniz demektir. Çünkü itibar, Benzetmek demektir. Muaz radıyallahu teâlâ Yemen'e gidince, içtihad edeceğini bildirdiği zaman, Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, razı olup hamd etmesi, kıyasın hüccet olduğunu göstermektedir. Kıyasın şartları, rüknü, hükmü ve def'i vardır. Müçtehidin bunları haiz olması lazımdır. Menar şehriden tercüme tamam oldu. Saadet istersen eğer, ey civan, sarıl İslamiyete yavrum her zaman, farz ve vacip, sünnetü mendubunu, Emr-i bil marufunu, mecmuunu, daima icra edip terk eyleme, bu küçüktür, bu büyüktür söyleme. Hem mekruh ve haramdan kaçınmak gerek. Hele kul hakkına çok dikkat gerek. Ehli sünnet olandan öğren hemen. Amil ol ilminle, fevt etme zaman.